Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat. Bugün 3 Nisan Pazartesi. Yıl 2017. Ay 4. Gün 93. Kasım 147. 1438. Ecri Recep 6. 1433. Rumi Mart 21. Çiçeklerin açılması. Bülbüllerin ötmesi. Günün sözü. Hayata karşı ilk küskünlüğümüz, yanımızda sandığımız kişileri karşımızda görmemizle başlar. Anton Chekhov. Günün tarihi 111 yıl önce bugün 3 Nisan 1906'da Lumière kardeşler renkli fotoğrafı icat ettiler. 44 yıl önce bugün 3 Nisan 1973'te mühendis Martin Cooper tarafından 20 dakikalık ilk cep telefonu yani gerçek kablosuz telefon görüşmesi yapıldı. Günün malumatı Nisan ayında Tarlalar Tava gelen topraklarda birinci nadas yapılır. Köstebek yuvaları temizlenir, patatesler çapalanır.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 Face in the rivers of empire. Made my bed from a cardboard crate. Down in the city of courts. No news, no new regrets. Tossed a Susan B over my shoulder. Prayed it would rain and rain Submerge the whole western states Call it a last fair deal With an American seal Incorporated in shape Take the story of Carpenter life He dropped his tools and his keys and left And headed out as far as he could Past the city and gave the name This left me the stars Broke down Build a machine for no one to see, then to fly.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 Destekin evet. son gününde. dinledim ama mi? ne olduğunu anlamadım yani özel açık kasteden kastınızın. Dinledim. Kısa. Kısa mı? Evet. Tamam. Kısa iyi Sadece. <gülüyor> evet. Sonuç olarak böyle bir çok yoğun bir 9 gün, 99 saat geçirdik. Bitti ve rekorları ipin da kırdık haber olarak da onu söylemek mümkün. Bekleyenin çok ötesinde sevindirici bir rakamla tamamlandı birazdan ondan da kısaca söz etme imkanı buluruz herhalde. 2300 kişiyiz. Onu söyleyelim şimdiden ama. Evet, 2300 kişi. Bir de e, ayrıca da peki şeyi de söyleyelim hemen. İyi haber açık radyo olsun bugün. Eee 333'tü Bir önceki yıl 2016 yılının pazar günü. Şimdi dün gece itibariyle daha e-maillerin tamamına bakılmış değil, internete bakılmış değil ama 386 toplam tarih sayısı var. Ve yeni destekçilerin sayısı da 125. Hem sevindirici hem de düşündürücü önümüzdeki de geçilmesi gereken rakam olarak düşündüğünüz zaman bunları. çıta her geçen yıl biraz daha yükseliyor. Ama dinleyicilerimiz sağ olsunlar bu çıtayı beraber yükseltip açmamıza yardımcı oluyorlar. Evet, yani ben onu şimdi seneye düşünürüz diye bakıyorum. Tamam. Müthiş bir katkı da geldi gerçekten dört bir tarafından Türkiye'nin. Hatta dünyanın bazı öbür uçlarından bile gelen destekler oldu. İnanılmazdı yani. Galapagos Adaları gibi. Gibi, evet. Şimdi... E, ...tarihte bugüne e, bakacağız. Eee neden çaldığımızı da söyleyelim. İlk parçamız neydi? Galeksiko grubundan Sunken Volt, Batmış Vals adını taşıyan bir şarkı çaldı Galeksiko'dan açılışta. Ve şöyle gidiyor sözleri de İmparatorluğun ırmaklarında yıkadım yüzümü ve karton mukavvadan Koli mukavvalarından da yatak yaptım kendime. Kuarts şehrinde ne haber var ne yeni bir problem, yeni bir kaygı, pişmanlık. Omuzumdan bir Susan bir attım ve inşallah yağmur yağar diye baktım. Ve bütün batı devletlerini suya boğar diye yağmur yağar da. Son bir adil anlaşma diye baka, bakabiliriz dedim diyor sözlerinde ve şeyde adil bir anlaşma olsun bu diye Amerikan mührüyle imzalanmış ve şirketlerin el sıkışmasıyla büyük şirketlerin diye antik emperyalist ve kapitalist bir söylemi de vardı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okuyalım. Kadınlar Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Sergay da ödemedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Susan B. Anthony New York Kuzey Bölgesi 18 Haziran 1873 Bölge Savcısı Richard Crowley 5 Kasım 1872'de Susan B. Anthony Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ndeki bir temsilcisi için oy kullandı. O sırada bir kadındı. Ve bu konuda bir şüphe olmadığı kanaatindeyim. Oy kullanma hakkı yoktu. Yasayı ihlal etmiş olmaktan ötürü suçludur. Yargıç Ward Hunt Tutuklu, yürürlükteki yasaya uygun olarak yargılandı. Susan Anthony. Evet efendim ama bunlar erkekler için yapılmış, erkekler tarafından yorumlanmış ve erkekler tarafından kadınlara karşı erkeklerin lehine uygulanan yasalar. Yargıç Ward Hunt Tutuklu Ayağa kalkın Bu mahkeme sizin dava masraflarına karşılık olarak 100 dolar ceza ödemenize hükmetmiştir Susan Anthony Asla 1 dolar bile ödemeyeceğim Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık it, Evet şimdi tarihte bugüne bakalım. 1895'te bir iftira davası Oscar Wilde açmış davayı şair, oyun yazarı, yazar, hikaye yazarı. Oscar Wilde en büyük e, esprilerinden, zihinlerinden biri kabul ediliyor dönemin. Hala da öyle. Britanya'dan İrlandalı şair, yazar. Başlamış dava ve sonuç olarak kendisi homoseksüellikten yargılanıp... E, yani dava tersine dönmüş iftira, iftira davasını açan Oscar Wilde'ın aleyhine homoseksüel olduğu için cezalandırılması kararı çıktı sonunda da Paris'te sefil bir yaşam sonucunda erken nispeten erken bir yaşta ölecektir Reading zindanına gönderilmiştim Reading pardon Reading zindanına evet 1922'de Bugün de Joseph Stalin komünist, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Birinci Genel Sekreterliğine Yükselmiştir. Yükseliş O yükseliş oldu. Yüksel ki Yerin bu yer değildir. Evet efendim. tam olarak uygun düşmekte galiba. 2016'da da Bugün yani Tam bir sene önce Panama Belgeleri denen Panama Papers denen Ukup bir hukuk şirketine ait binlerce e, belgesizdi ve e, tam 22141488 vergi kaçırma şirketinin deniz aşırı yerlerde kurulmuş olduğu ve bütün tanınmış insanların, tanınmamış insanların, politikacıların ve başka mesleklerden sporcuların, artistlerin e, hepsinin paralarını kaçırdıkları vergi ödemek için yüz binlerce takla attıkları ortaya çıktı ama üzerinde de medyada da pek durulun, durulan bir şey oldu söylenemez. Evet, olan kime oldu? İzlanda Başbakanı Sigmundur Gunnlaugsson oldu. Evet. E, o istifa etti sadece İzlanda'da bu insanlar protesto gösterisi gerçekleştirdikleri dolayı gerçekleştirdikleri için bu Panama belgeleriyle alakalı olarak. İzlanda demokratik bir ülke evet bir de Türkiye'de oldu değil mi herkes istifa etti yok Gunn Laksun'un evet, çünkü... ve işinin 2007 yılında bir offshore şirketi satın aldığını ortaya çıkarıyordu bu belgeler ee, o sebep bir istifa yaşanmıştı da dünya Azerbaycan'da yaşandı mı peki Türkiye'de de yaşanmadı çok sayıda isim bütün bu ülkelerden Azerbaycan'ın bütün Aliyev ve diğerleriyle ilişkili de pek çok belge ve bilgi var ama olmuyor bir şey. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Bu arada e, hazır davalardan filan e, bahse Neyse bahsetmeyelim. Şimdi dönelim. Günün haberlerine bakalım. Ekvador'daki durum belli olmuş bu arada. Soruyordunuz yerine girmeden önce. Söyleyeyim Seçim istiyorum. mi? Evet. Günün en önemli. Kim? Çatışma var. Ekvador'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından solcu aday Lenin Moreno zaferini ilan etmiş. <gülüyor> Rakibi <gülüyor> Juliar da oyların yeniden sayılmasını istemiş. Jerm. Germ. mi? Gi Germ Del Toro gibi yönetmen var. Evet. evet. Aynen. Ee, Germ. La onun çağrısıyla sokaklara dökülen destekçileri polisle çatışmışlar. Nasıl çağrı yapmış onu bilmiyorum. Nereden çağrı yapmış? WhatsApp'tan mı, FaceTime'dan mı bilmiyorum. Belki televizyondan direkt canlı yayından. Ee, ama oran çok başa baş gidiyormuş. %51.1'le %48.9 oranında sağcılar yenilmiş solcular kazanmış. Seçim komisyonu oyların %95'ine sayıldığını açıklamış. Ancak henüz bir kazanan ilan etmemiş. Ama Lasso bir sandık çıkış anketinin zaferi işaret etmesi üzerine kutlamalara başlamış. Evet, şimdi Sonra böyle oldu. Panama belgelerinden bahsediyorduk. Tam yeridir. Çünkü Missouri Üniversitesi'nden ekonomi ve hukuk doçenti William Black bir yazı yazdı. Demokrasi da dün gece Şöyle bir bakma fırsatım oldu. Ekvador'da ee, tam bir şey mücadelesi var. Bir tanesi Ahmet İnsel'den takip ediyorduk ya. Lenin evet. Moreno adını taşıyan eski başkan yardımcısıyla Gijermo Lasso. O da çok zengin bir banker. Tamamen banka e, vergi kaçakçılarının temsilcisi olan bir adam. Dolayısıyla Ekvador'daki bu seçim... Tamamen şeyi belirleyecek. Yani neoliberal düzen mi hakim gelecek bütün bak kaçakçılar, vergi kaçakçıları vesaire. Latin Amerika'nın tam ortasında değil mi Ekvador? Evet. Bel kemiği gibi böyle. Orta Amerika ülkesi evet. ve çok çevre koruma hakları vesaire konusunda anayasasında şeyler koydu ya tabiatanın hakları evet. toprakhanın. Bakalım ne olacak. Bu şeyin zamanında, Moreno zamanında oldu değil mi bunlar? Rafael Correa. Correa zamanında. Mı? Evet, Correa bir daha seçilemiyor. Ama oligarklar çok sinirlendi. En zengin bankarlar ve e, yıllar yılı, ...on yıllardır on, burayı da hüküm sürüyorlardı. Bilinmiyor durum. Neden seçilemiyor... Paraguay gibi yapsınlar. Ekstradan bir sene daha olabilecek yasa teklifini <gülüyor> geçirdiler seçimleri gerek duymadı. İşte onun yapmadığı. E... O yüzden de cayır cayır yakmadılar parlamentosunu. Ekvador, evet. Paraguay yanıyor bu arada. Hala evet, protesto gösterileri var. Bir gösterici öldü. İçişleri Bakanı da görevinden alındı. Fakat şeye bir kelimeyle Tabii. dönersek Ekvador çok önemli. Çünkü bütün sistemin tepetaklak olması söz konusu bu eğer Gijermo Lasso seçilirse seçilmedi diyorsun ama belli değil durum. Efendim beyefendi çağrı yapmış. Sokağa inin ve barışçıl şekilde oyununuzu savunun diye. <gülüyor> <gülüyor> İlginç. Ee, şey var. Çünkü bu bambaşka bir olayı da etkileyecek. Ee, Wikileaks kurucusu Julian Assange Ekvador Büyükelçiliği'nde dört evet. yılı aşkın bir süredir yanılmıyorsam tam bakmak lazım ama. Londra'da. O, Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde hapis durumunda çıkamıyor oradan e, o, burası otel değildir diyor yeni seçimi kazandığında evet. hmm. Gijermolassu ve o zaman onu atacaklar ya İngiltere'ye ondan sonra da belki Amerika'ya e, yollarlar artık ondan sonrası hukukun falan hiç karışmadığı başka bir alana dönüşecek. Ekador seçimleri önemli. Evet e, Morane seçimleri kazanırsa ülkede 2007'de Cumhurbaşkanı Kore'yle başlayan 10 yıllık dönemde devam edecekmiş solcuların yakınlar evet, dönemde. Son, çok geri dönüş verdi. Bunu Ahmet İnsel'le etraflıca yarın konuşma fırsatı bulacağımızı umarak bırakalım ama yani... Önemli. Çünkü Arjantin, Brezilya ve Peru gibi yakın dönemde sağa kayan ülkeler arasında bir sola kayış manasına gelecek Ekvador'daki durum. Eğer bu şekilde açıklaması... sağa kaymamış. Sağa kaymamış, olacak. Evet, evet. Evet Sırbistan seçimleri de olmuş ona da kısaca değinelim Sırbistan Başbakanı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferini ilan etmiş Alexander Vucic %55 oy oranını almış en yakın rakibi Sassa Yankovic %16 zaten büyük bir farkla kazanıyor. Alexander Vucic, Alexander Vucic Rusya ile Avrupa arasında denge kurmaya çalışmasıyla tanınıyormuş. Genç sayılır, oldukça genç. Sadece yedi yaşında. Sadece sırp seçmeni değil aynı zamanda Boşnak ve Macar vatandaşlarına da teşekkür etmiş kendisi Balkon konuşmasında. Balkonda değil tabii ki de. Yalnız başka bir not var. Evet. Kötü mü? Söylemeyeyim mi acaba? Yapmayın. Böyle. Savaş suçlusu mu? Yok, otoriter eğilimleri olmakla suçlanıyormuş muhalifler tarafından BBC Türkçe'nin söylediğine göre. Yani... Ama demiş ki, Sırbistan'ın her bir vatandaşı için eşit oranda mücadele edeceğim. Sırbistan'ın dünyadaki itibarı için mücadele ha, edeceğim. O mesele yok, tamam. <gülüyor> Öyle demişse, evet tamam. 31 Mayıs'a kadar iktidar gelemeyecek ama. O zamana kadar Hayır, şöyle bir durum varmış. Başka şeyler de hatırlatıyor. Şimdiye kadar Cumhurbaşkanı'nın pozisyonu daha çok mevki, daha çok sembolik böyle. Tarafsız, işte işlere karışmayan. Ama yeni Cumhurbaşkanı lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi üzerinde etkisini sürdürmesi bekleniyormuş. Ben tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmayacağım diye konuşmuş mu? Hayır. O da? Sırbistan Anayasası'na saygı göstereceğim. Ne isterlerse söylesinler. Bu benim yükümlüğüm, öyle yapacağım demiş ama... Şüpheler var. Bakacağız. Onu da belki sorarız. Ahmed'in sel bizim uluslararası seçim muhabirimiz olarak çalışıyor uzunca bir süredir. Bir de devrimlerin de başlangıç noktasını ondan öğreniyoruz. <gülüyor> Tunus'ta Muhammed bu azizi yakmayla yakmasıyla başlayan Arap Baharını da ilk ondan haber almıştık. Böyle takip ediyor. Sorarız. Press set Başkanlık demekmiş. Belki bakarsanız Sırbistan'da da artık bunlar tartışılmaya başlandı evet. yine Cumhurbaşkanı evet. ile beraber. Hayırlısı. Yalnız bütün bu vergi kaçakçılarının cenneti olabilir birden Ekvador eğer evet. şeyse çok önemli bir Ekvador'da dön, döndük bir an. Peki onun dışında diğer Paraguay'dan bahsetmeyecek misin? Evet şimdi oradan bahsedelim işte. Paraguay'da devlet başkanının yeniden seçilmesini sağlayacak bir yasa teklifi nedeniyle insanlar kongreye atışa verdiler. Kongri binasından doğrusu ülkenin ana muhalefet partisi olaylarda bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğünü açıkladı. İşte tam bu Ekvador'da olmayan şey. Evet. Rafael Correa bir iktisatçı, e, sol eğilimli bir iktisatçı ikinci döneminde doldurdu ve çekildi. Doğrudan faşizme geçiş olarak da mümkün olabilir bu süreci Paraguay için. 35 yıl süren diktatörlük rejiminin ardından 1992 yılında kabul edilen anayasayla başkanlık süresi tek dönem ve 5 yıl olarak sınırlandırılmış. Ancak görevdeki başkan Horacio Cartes e, bu sınırlamayı kaldırarak yeniden başkan olmak için aday olmak istiyormuş. İşte evet e, yetmiyor ve, onlara. E, ülkenin başkentinde çıkan olaylarda göstericiler <gülüyor> kongre binasını ateşe vermişler efendim. Ardından emniyette göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve tazlikli su kullanmış. Toma. Evet Buralar orası yani. başka bir yere doğru bir sıkıntılı çok sıkıntılı hatta felaket bazı felaket diye de nitelendirebilecek durumlara sürüklenebilir. 1992 yılından bu yana yaşanan en kapsamlı şiddet olayları olduğu söyleniyormuş Paraguay'daki bu gösterilerin. Bu bir darbe diyen de var aynı zamanda muhalefet, muhalefet içerisinde. Evet onu takip edeceğiz tabii ee, Bu arada e, Bu şiddet olaylarına da Kısaca değinecek olursak Pakistan'da bir Pencab eyaletine bağlı Sargoda kentinde Bir sufi tür türbesinde En az 20 ziyaretçiyi Zehirleyip Hançerliyerek öldüren bir türbe bekçisi var Cinnet hali Yaygın Vahit Adlı bir bekçi İşledi cinayetleri diyormuş polisi yetkilileri. Yaralı bir kadının türbeden kaçarak zorla kaçıp zor bela kaçıp hastaneye gitmesiyle ortaya çıkmış. Ama suç ortakları da varmış. Yani to, topluca bir şey mi? Ee, toplu, cinnet. Bak, toplu cinnet mi? Evet. <gülüyor> işte Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyormuş. Peki akli dengesi yerinde değilse niye tür bebekçiliği diye yaptırıyorlar? Ne yapacaklardı? Devlet başkanı. Ee, yok akıl hastanelerinde filan ya, yani yok mu bunlara bakacak psikiyatriklinikler? Muhtemelen vardır efendim. Tek tek zehirleyip öldürmek ne demek Yahu? Bir kısmını da hançerleyerek. Evet e, polise verdiği ifadede e, beni öldürmeye geldiler. Ondan korktum öldürdüm demiş. Sopa da başın içinde. Evet şimdi. soyuyormuş. Öldürmeden önce de işkence ediyormuş. Öyle. Demek ki fark etmemişler türbede. Bir Sufi türbesinde. Hmm. Böyle bir sorun var. Bir de Mısır'da mahkeme iki adanın Suudi Arabistan'ı devrini engelleyen kararı bozmuş. Kızıldeniz'deki iki adayı verdim gitti diyor. Sisi. Sisi mi? Sisi mi? Nasıl okunuyor Bilmiyorum. Sisi. Ha, Abdülfettah Sisi. Sisi. Ee, Suudi Arabistan'a devrini yasaklayan mahkeme kararını bozmuş. Yani veriliyor öyle mi? Hmm. Ne oluyor anlamıyorum. Şimdi iki Suudi Arabistan'da iki ada hediye ediyorlar ki turizm yapılsın, Mısır kalkınsın. İkinci Ramses'ten bu. Şarm el-Şeyh 2. Evet hmm. daha böyle güzel piramitler filan yapılsın diye herhalde modern bu Akabe körfezinde yerleşimin olmadığı Tiran ve Sanafir adalarını devretme ülkede muazzam tabi protestoları açmıştı yani babasının malı olmadığına için devredemeyebilir değil mi ülkenin iki adasını Evet. kamuya ait benim bildiğim kamuya aittir değil mi adalar filan ki sizi de babadan gelen bir iktidarla beraber geçmedi buraya darbeyle geldi Darbe kendinize darbeyle bilsin <gülüyor> üstelik <Haddini misin? gülüyor> babasından da diyor yani Evet, Yüksek İdare Mahkemesi Ocak'ta, Ocak ayında, yani iki ay önce, kararı anayasaya aykırı bulmuştu. E, o, tarihde şu adaların İsrail'in Kızı Denizi açılmak için kullandığı stratejik öneme sahip Tiran Boğazı'nın girişinde bulunuyormuş bu adı. Harita üzerinde bakalım şimdi. İsrail bu adaları 1956 ve 67 yıllarını işgal etmiş, ancak sonradan Mısır'a iade etmiş. Önce işgal ediyor, sana altamam tamam diyor. Ardından da Suudi Arabistan, e, 2014. 2000... Sonuçta e, ülkenin demokratik seçimle iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi devirme, devrilmesinden bu yana Mısır'a mali destek sağlıyormuş. Ya o zaman da ada alır tabii. Sisiye'de sesini çıkarmamış tabii ki bunun üzerine. 50'den bu yana adada asker barındırıyormuş Mısır, Suudi Arabistan isteği üzerine. Ne oluyor ya Suudi Arabistan, İsrail, Mısır herkes adalarda galiba. Evet, adalar. Ama burayı sadece böyle tatil şey olarak yapacaklar yoksa bilmiyorum güzel bir askeri üyesi olmaz mı buralarda? Olur. Bahreng gibi. Biri 80, biri de 33 kilometre kare, 4 kilometre mesafede birbirlerine yakınlar. Tiran ve Sanafir adaları e, Tiran Boğazı'nın girişinde bulunuyor. İsrail'in Kızıldeniz'e açılmak için kullandığı stratejik önemi. Hmm. Şimdi o zaman e, ne yapalım? Açık gidelim. İran'da Suudi Arabistan'ı koysunlar yan yana. Açık gidelim. En yüksek parayı verene satsınlar efendim. Trump tavır dikelim ama aynı zamanda çünkü daha yeni görüştü Suudi Arabistan. İkisine bir damla Salmanla, evet ve bu tören sırasında da satış töreni sırasında da ada sahillerinde bekliyorum çalmasın. Tamam nasıl? Güzel şarkı olarak. Bence de. uygun. Bence de. Tamam bunu bağladık bu konuyu hallettik. Geçebiliriz... Efendim şimdi biraz tatsız konulara geçmenin zamanı geldi. Kolombiya'da e, toprak kayması toprak kayması var. Büyük bir heyelan var Kolombiya'nın güney batısındaki Mocoa kentinde. Muazzam yağışlar olmuş. Şimdiye kadar görülmemiş. Ve ilk haber daha yani Guardian'dan gördüğüm ilk haber Yüz küsurdu. Birdenbire bire. Şimdi kaç bir, oldu efendim? 254'de çıktı. Evet, 254 en son söyledim. Yani daha dün akşam ama gördüğümde Reuters kaynaklı haberde yok dün akşam diye belki akşam pardon 1 Nisan tarihli haberde böyleydi birdenbire iki katından iki buçuk katına çıkmış 1100 asker ve polis memurunda katıldı kurtarma çalışmalarında akıl almaz fotoğraflar var yani yerle bir olmuş bitmiş yani bir bölge yarısı zaten tamamen haritadan silinip çamurlar altında kalmış bir küçük şehrin kasabanın diyelim. Birçok mahalle çamur ve taş yığınları altında Putomaya eyaletinin başkenti Putomaya'nın Putomaya evet. yani bizim Putomoy Putomayo değil ama değil mi? Galiba diye bakmak lazım. Hadi. Mokoa'da en az 400 yaralı, 200 de kayıp varmış. Yani 500'e çıkabilir ya yani en azından 450'nin üzerine çıkabilir ölü sayısı sel mevsimi şey mevsimi fırtına mevsimi mi bu aralar Latin Amerika'da ee, hayır ama e, artık dünyada küresel iklim değişikliği diye bir şey var sen duydun mu hiç? evet efendim hmm. işte öyle e, bir anda galiba orada bir anda ve korkunç bir şey var günün sözü bile olabilir bir felaket de, de bebeğimizi kaybettik hiçbir yerde bulamıyoruz demiş Bundan daha ağır bir şey düşünemiyorum doğrusu. Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos bölgede olağanüstü durum ilan etmiş. Ve kurtarma çalışmalarını görmek için MOKOA'ya gitmiş. Bak politikacı işte gayet güzel. Şey e, ne felaket yeri Hı. afet yeri ziyareti. Evet felaket yardım için elimizden geleni yapacağız. Acı için deymiş. Bir gecede bir gece içinde on günlük yağmur yağmış toplam. Bir gecede 10 günlük yağmur. Evet muazzam bir şey. Yani. Bu da Ulusal Felaket Risk Yönetimi Başkanı Ajans France Presse söylemiş. Mokoa Nehri'nin kendisi ve üç kolu birden taşmış. Çok şiddetli bir yağmur vardı demiş. Tayfun gibi bir şey. Kayınvalidem de kayıptı ama onu evimizden iki kilometre ötede sağ olarak bulduk. Yaralı ama birinci yerinde demiş birisi. İki kilometre sürüklenmiş bir, bir oluyor, insan. Ne oluyor. Yani insanlar insanı bırakın filler sürükleniyor Hindistan'daki hmm. bu aşırı derecede ortaya çıkan suların kabarmasından ötürü. Evet. Birkaç aydır aralıklarla toprak kaymaları meydana geliyormuş ama bu çok ağır bir durum ve takip etmeye çalışacağız. Bir son haber daha vereyim. Bu felaketlerle ilgili hmm. çünkü bunun bunun senin bilgi ilgi alanına giriyor. Atlas Okyanusu'nda bir gemi kaybolmuş. Evet. 312 metrelik yük gemisi, kuru yük gemisi. Kayıp. Kayıp ne demek bu ya? Gemi nasıl kaybolur? Efendim, e, çok çeşitli açıklamaları olabilir ama uzatmayalım bu şeyi. Eee GPS yok mu? İşte orada kaybolmuş. Muhtemelen orada kaybolmuş. GPS'e kaybolmuştur bir anda. Ya bu masal yani kötü masal gibi bir şey. Siz inanmıyorsunuz değil mi? Bir varmış, bir yokmuş. Olur mu böyle bir şey? Bermuda civarında. Nerede demiştiniz? Güney Kore şirketine ait Marshall Güney Adaları evet, mı? Marshall Adaları tabi şey çünkü o, belge cenneti Stellar Daisy yani yıldızların papatyası diyebiliriz gemideki bir çalışan cuma gecesi su alıyoruz demiş telefon mesai telefon etmiş Uruguay civarında oluyor. Uruguay donanma e, sözcüsü açıklamış. Bölgedeki ticari gemileri uyarmış ve arama kurtarma operasyonu başlatmış ama yok. Yoğun bir yakıt kokusu geliyormuş yalnız. Hmm. <gülüyor> hmm. Marshall adları. Bu Bikini Atöly'ün bulunduğu yer değil mi? Amerika Birleşik Devleti'nin nükleer bayrak o. Flag of convenience diyorlar. Ona. İşine gelen bayrağı çekiyorsun. Yoksa Marshall adında bile <gülüyor> hiç bilgisi yok gemine. Gemiden bahsettim. Gemi Kore'nin gemisi değil mi? Gemi Kore gemisi İlk Uruguay açıklarında şey, şey oluyor. Uruguay'ı anlayamadım işte. Üçüncüyü koyamadım. Uruguay açıklarında olmuş. Kaybolmuş gemi. Demir taşıyormuş. İki yüz altmış bin tonlu. Ne? Brezilya'dan. Adam batar ağırmış. Evet. Ve mürettebatın 16'sı Güney Koreli. Sekizde Filipinler vatandaşıymış. Yirmi iki kayıp var. Bilinmiyor. İki kişi sadece Sağ bulunmuş galiba. Ha, bulunanlar var. Onlar söylemiyorlar mı neler olduğunu? Anlayamadım. Evet. iki kişinin bölgedeki bir ticari gemi tarafından can kurtaran botunda bulunduğu söylemiş ama bir daha esrarengiz olsun diye herhalde polisi havası tam olsun diye söylemiyorlar. Anladığım kadarıyla evet, böyle. Anladım. Yani şeyden bahsettiniz. Son olarak onu da söyleyeyim. Latin Amerika'dan bahsediyoruz. Bugün Latin Amerika ile başladık. Venezuela'da da ilginç olaylar oluyor. En son yüksek mahkeme parlamentonun yetkilerini elinden alma ee, ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırma gibi bir karar vermişti. Doğu haberiydi bu. Bu kararı e, başkana veriyordu galiba Nicolas Maduro'ya. E, ve ardından da bir protesto gösterisi yaşandı. Ahmet İnsel'le daha detaylı ve daha doğru bir şekilde konuşabiliriz. Mahkeme bu yüksek mahkemenin, özür dilerim. Venezuela'da bu yüksek mahkemenin kararı geri çekilmiş. Bundan bahsediliyor. Çok detaylı olarak bakamadım ama Latin Amerika'da tartışılan konulardan bir tanesi de bu. Türkiye'de pek fazla konu olmayan. Evet. Yine başkanlık sistemiyle alakalı tartışmanlık. Başkanlık sistemi evet şimdi referandum çok yaklaşmışken zaten e, Türkiye'den de şimdi bundan sonraki konulara e, ağırlık vereceğiz o tarafa. E, Cumhurbaşkanı fesih yetkisi olduğunu ispat etsinler ispa, istifa edeceğim demişti. Türkiye'den bahsediyorum. Üç anayasa hukukçusu önde gelen üç anayasa hukukçusu getirilen anayasa değişikliği önerisinde fesih yetkisi açık seçik vardır diyorlar. Türkiye'nin önde gelen e, anayasa hukukçuları ve dünyada da e, eserleri konuşulan önemli e, bunların e, ve değişiklik teklifinde fesih yetkisi açık diyorlar. Dolayısıyla yani Profesör Doktor Kemal Gözler, Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu ve Doçent Doktor Murat Sevinç e, net olarak bunu söylüyorlar. Dolayısıyla da istifa etmesi gerekir sanıyorum. Bu iddiayı, yani bu Bu sözü, bu sözü, söylenen sözü dile getiren ya da hatırlatan herhangi bir gazete görebiliyor musunuz ya da internet sitesi ya da herhangi bir şekilde televizyon kanalı izlemiyorsunuz ama Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet gazetesi, iki, yerde işte olmuyor. Ne, ne oluyor? Lübnan Turizm Bakanı Türkiye'yi sevmiyorum dediği zaman oradaki istifa et çağrıları yapıyormuş halk. Onun haberleri yapılıyor. Ama bunun haberi, Cumhurbaşkanımızın kendi ağzıyla söylediği bir şeyin haberi evet, yapılmıyor. İspatlansın, istifa edeceğim dedi. Evet, hangisinden bahsediyorsunuz? Efendim? Diploma olayı mı? Ne, hangisi? Yok diploma değil, işte bu şey vesihi yetkisi yoktur ha, vesih yetkisi dedi. etkisi yetkisi yoktur, pardon. Vardır diyorlar, önde gelen hukukçular, hatta Ergun Özbun'u da katabiliriz, başka hukukçuları da, anayasa hukukçularını da. Evet. Ama istifa etmedi galiba. Şimdilik almadım evet. haberi. Yalnız d gazetesi hafta sonunda yer alan yorum ve analizinde Dünya artık Türkiye'yi incelemekten yoruldu demiş. Bunu evet. sen yor, yorumlayacaksın. Evet. Gazeteleri New York Times okuyordum hafta sonu. <gülüyor> Destek sırasında. Böyle yarım sayfa falan Türkiye'den falan bahsedelim. Bu <gülüyor> Dünya artık Türkiye'yi incelemekten yoruldu da güzel bir başlık. Bence yani, günü yani. sözü de olabilir aslında. Neden olmasın? <gülüyor> Kötü şeyler evet. vermek zorunda değiliz ki zaman. tabi <gülüyor> Tabii açık gazdı. O titnada o amari buri. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo Evet tam çıkarken aklıma geldi. Bugün zaten çiçeklerin açılması ve bülbüllerin etmesi... ...ile açtık... ...saatli marif takviminde... ...gerçi başka bir takvime göre... ...yarın bülbüllerin ötmesi başlayacak diyor... ...Selahattin ama biz... ...Ece ...öyleymiş... ...biz yıllardır... ...geleneğimize bağlı kalarak... ...bülbül seslerini... ...saatli marif takvimine göre... ...ayarlamaya kararlıyız... ...Selahattin'in sabotaj çalışmalarına karşıyız. Bu, bu seslerini duyuyoruz ama asıl zor olan çiçeklerin açma sesi. sesi. Evet onu, onu da, da vereceğim. O da Selahattin'in artık. Ama yani şimdi bir de şeyi kalıyor. çalacağız size Kerem Güney'den Aldırma Gönül e, türküsünü şarkısını diyelim. E, o da dün Sabahattin Ali'nin Türkiye'nin önemli en önemli yazarlarından ve aktivistlerinden e, Sabahattin Ali'nin 69. ölüm yıl dönümüydü düşünceleriyle, idealleriyle yaşadığı zulmün, baskının gölgesinde, karanlığın içinde inatla ve umutla diye güzel de bir yazı vardı bir anette e, Sercan Engerek tarafından kaleme alınmış. Bizde şimdi Kerem Güney'in şarkıcı, besteci ve şarkıcı Kerem Güney'den aldırma gönül aldırma şiirinin bestelenmiş haliyle olarak devam edeceğiz.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 Başın önüne girmesi, aldırma gönlü aldırma, alladın duymamasın, aldırma gönlü aldırma, aldırma gönlü aldırma, gönlü aldırma, alladın duymamasın, aldırma gönlü bastığım her Şarda deli dalgalar gelip kıvarlar ı yalar Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma da. Aldırma gönül aldırma Gönül aldırma Seni bu sesler oyalar Aldırma gönül aldırma. Aldırma, da, aldırma gönül Aldırma, da, gönül aldırma Dertlerin kalkınca şaha, bir yolla Allah'a, dertlerin kalkınca şaha, bir sistem yolla Allah'a, görecek günler var daha, aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma. aldırma, gönül, aldırma. aldırma aldırma aldırma evet Kerem Güney Sabatineli'nin Sinop hapishanesinde yatarken kaleme aldı yazdı aldırma gönül ee... Şiirinden bestelenen şarkısıyla dinlemekteyiz Sabahattin Ali içimizdeki Şeytan Kuyucaklı Yusuf Kürk Mantolu Madonna Romanları Sırça Köşk Değirmen Kamyon Gibi Öyküleriyle ve Hapishane Şarkısından Beşincisi olan Sinop Cezaevinde yazdı Aldırma Gönül ve Çocuklar gibi Çoğu bestelenen şiirleriyle Apayrı Bir Dünyadır Diye yazmış Engerek Sercan Engerek Diyanette ve kitapları dilden dile çevrilen Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesine giren ama bir dönemin sakıncılı her dönemin sakıncılı bulunan yazarı zaten ölümü de bugüne kadar aydınlatılamamış derin devlet tarafından katledilmiş yani pasaport verilmeyince bir gün kamyona atlayıp kırklar eline doğru yola çıkan ama yine niçin ve nasıl öldürüldüğü belli olmayan eski asker Ali Erk Tekin tutuklandıysa da bir süre sonra salıverildi. Milli Emniyet tarafından görevlendirilen bir polis muhbiriydi. Derin devletti. Bugün hala bilinmiyor Sabahattin Önlin. Katili kim? Şiirleri, romanları, yazıları ve fikir analizleriyle, analizleriyle halen son derece canlı bir şekilde de Türkiye'de yaşayan biri. Sabahtin Aliyede bir günaydın diyoruz. Açık gazde. Açık gazde. Evet açık radyoda açık gazde devam ediyor saat 8:45 hatta 47 olmuş durumda hızla haberleri takip etmeye devam edeceğiz. Zoom bir 14. radyo şenliğinin yoğun temposundan çıkıp. Hala devam edecek tabii telefonlarımızda saat 9'dan sonra yukarıda bir telefona da bakan bir genç arkadaşımız da olacak. Ama e, esas itibariyle şeyi bitirdik, e, büyük özel yayını dün hoş bir partiyle de. E, fakat e, yoğunluk devam ediyor, özellikle de referanduma giden günlerde çok... E, Karışık ve zorlu günler Beklediği bizi Şüphe götürmez 9.30'dan sonra da Demokratik İtiraz Hareketi'nden Kerem Avcı Ergun Konuğumuz olacak ve referandum sürecini itiraz Hareketi nedir Ne yapıyor onları konuşarak Devam edeceğiz bunları tartışmaya Aynı zamanda tabi Elveda Anayasa kitabının Okunmasına da devam edilecek Çok Zorlu bir Dönemdeyiz. Evet ilginç olaylar da yaşanıyor darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ operasyonlarından sonra tutuklanan bu operasyonlarda tutuklanan Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişiye tahliye kararı verildi fakat tahliye kararının hemen akabinde 1 Nisan'da bu kişiler için gözaltı kararı verildi yani ben... ne oldu anlamadım şimdi bu insanları cezaevinden alıp gözaltına mı koydular? Hayır cezaevinden çıkmadan üstelik bu dünya tarihinde de benzeri e, görünmüş bir şey midir bilmiyorum ama ben hiç rastlamadım bu epey de yaş aldım ve bu konuları inceleyen biriyim. Yani yeni bir e, savcı tahliye talep ediyor. Buna itiraz ediliyor. E, ve mahkeme yeni bir suçlamayla bambaşka bir suçlamayla daha içeridekiler çıkmadan. Efendim çıktıktan sonra kapıda almışlar galiba. Kapıda yani akıl alır iş değil yani hiç böyle bir şey hiç ömrümde ilk defa duyuyorum. Cumhuriyet gazetesinde galiba. şu şekilde açıklanıyor bu kişilerin tahliyelerinin hemen ardından cezaevi çıkışında yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör ve örgütlü, su örgütlü suçlar bürosuna götürüldükleri. Yazıyor burada. Burada bekletilen 8 kişinin adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor diye 1 Nisan haberi olarak da konulmuş. 7 günde gözaltı süresi verilmiş 13 kişi hakkında. 1 Nisan haberi mi? 1 Nisan'da oluyor bu. Hakikaten 1 Nisan şakası ama Cumart dünyanın en kötü 1 Nisan şakası olsa gerek bu. Nasıl bir sistem bu? Cezaevinden çıkan insanları cezaevinin kapısında gözaltına alıp 7 gün... E ve üstelik daha ağır bir suçlama Gözetim altında tutmak. Peki bunca zamana kadar neden beklenmiş? Neden itiraz edilmemiş? Neden yeni suçlama getirilmemiş? Bu içeride yattıkları sırada. Bütün bu soruların cevabı tamamen ayakta hiçbir şekilde cevaplanamıyor. Evet. Görünmemiş bir rezalet olduğunu söylemeliyiz. Yani hukuk rezaleti değil sadece. insanlık adına da utanç verici bir şey bu. Ve bu eziyete girer yani. Yani bir yandan da yurt dışındaki basına baktığınız zaman da hak vermek lazım. Şimdi Türkiye'ye bakılmasında nereye bakasın Böyle absürt olaylar, böyle ne olduğu anlaşılmayan belki de ülke tarihinde, belki dünya tarihinde ilk olan olaylar. Başka evet, nerede yaşanıyor yani ki? Yani bir benzerini... Paraguay'da yaşanıyor, parlamento yakalıyor işte. Evet yani. yani şöyle mesela şimdi biraz daha bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla tutuklu yargılanan ve tahliyesine karar verilen gazeteciler adları da şöyle Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer hakkında birdenbire bir darbe soruşturması başlatıyor başsavcılıkta senin de söylediğin gibi cezaevinin çıkışındaymış ben o detayı atlamışım daha da korkunç yani gün <gülüyor> ışığı görmüşler yani ...gözaltına alınan altı gazeteci hakkında... ...anayasal düzeni ortadan kaldırmaya... ...teşebbüs... ...ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya... ...teşebbüs suçlarından işlem yapın... ...peki içeride aylardır yatıyorlardı zaten... Neden bu teşebbüsün, bu dehşet verici şeyin suçlamasını getirmediler onlara, avukatlarına bildirmediler? Bu kişilerde kim diye soracak olursanız tekrardan, millet, haberdar, cihan haber ajansı, zaman, meydan, yeni hayat, bugün gazeteleri, rota haber ve samanyolu haber siteleri çalışanları, sahipleri ve yazarları. Gazeteci. Gazeteciler büyük çoğunluğu. Hanım Büşra Erdal, Ahmet Memiş Bayramkaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habib Güler, Halil İbrahim Balta ve Muhammed Said Kuloğlu'nun tahliye edilmesi kararına itiraz etmiş savcı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi de kabul etmiş itirazı. Bu arada Atilla Taş ve 6 kişiye de yeni soruşturma açılmış. O da e, şarkıcı değil mi? Evet. Taş. O da köşe yazarlığı yapıyordu ama. Evet. Gökçe Fırat var. Kendisi biraz hafif, aşırı sağcı, hafif değil, aşırı sağcı oluyor. Hafif aşırı sağcı mı olur? Aşırı sağcı oluyor. Türk Sol Dergisi'nin yazarı. Daha önce Cumhurbaşkanı Hakaret'ten de aynı şekilde gözaltına alınmışlar e, varmıştı. Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç ve Yetkin Yıldız hakkında da darbe soruşturulması başladı. Çocuklarını, çocuk çocuğunu, ailelerini görmemiş ve kavuşma sevinciyle kucaklaşırken siz darbecisiniz daha da ağır bir suçtan tekrar içeri diyorlar. Yani bu hakikaten aklın hayalin alması e, mümkün olmayan Çin işkencesi kavramına daha yakın düşen bir şey. Yani kafayı kazıtıp Tıp tıp tıp su damlatıyorsun ya saatlerde yani, böyle. Ona yani büyük bir buluş Bence biraz da trajik komedi içinde barındırıyor bu olay. Düşünsenize cezaevinden çıkıyorsunuz. Çıkışta hemen böyle göz, polisler tarafından gözaltına alınıyorsunuz. Çıkar çıkmaz. Hakkında tahliye kararı var. Toplum Sonra için 7 günden değil mi? Gözaltından şey cezaevinden gözaltına kalmaya başlıyorsunuz. Zaten Aynen. gözaltından cezaevine gelmişsiniz. Böyle bir döngü oluşmaya başlıyor. Ve gözaltı sebebi nedir? Türkiye'de iki tane var. Türk ceza hukukuna göre, usul hukukuna göre de. ...ya delilleri karartma tehlikesi... ...içerideydiler zaten... <gülüyor> ...aylardır... ...ve günlerdir... E, ...ayları aşkın bir şey... E, ...bir de şey... ...delilleri karartma... ...ihtimali bir de kaçma tehlikesi... ...zaten içerideydiler... <gülüyor> ...nereye kaçıyor dışarı çıkmış... ...ailesine sarılacak... Evet, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs e, Türkiye, TC hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından gözaltı atılı suçun özelliği kaçma şüphesi gösteriliyor kaçma şüphesi dediği adam içerideydi adam ya da kadın şimdi tekrar İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Barış arkadaş tekrar gözaltı kararını şu mesajda değerlendirmiş Twitter'dan tam, tam 8 aydır yani 240 gündür tutuklu sanıklar gece yarısı tahliye edilecekken yargı üzerinden üzerinde ağır bir baskı kuruldu. Twitter'da başlatılan kampanya üzerine Adalet Bakanlığı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu devreye sokuldu, iddia edildi. Şu an tam bir hukuk rezaleti yaşanıyor demiş. Böylece sabah tahliye isteyen savcı akşam karar değiştirdi. Aynı savcı bu kez 8 kişi için yeniden yakalamaya bağlı gözaltı istedi. Peki ne oldu da aynı savcı 12 saatte tam tersini yaptı. Şu an tam bir hukuk rezaleti yaşanıyor diyor. Ve eğer bu kişiler hakkında başka bir soruşturma varsa savcı bunu mahkeme sürerken söyleyebilirdi. Elbette. Açık ki yargı baskı altına alındı ve karar değiştirildi. Bunu açıklayabilecek bir mantık ve hukuk kavramı ben bilmiyorum demiş. Bu gece olan bitenin ardından zaten güven erozyonu yaşayan yargı inandırıcılığını tamamen kaybetmiştir. 8 aydır tutuklu bulunan kişilerin tam 8 aydır tutuklu bulunan kişilerin tahliyesine karar veren yargının gelen açık baskıya teslim olması yurttaşları koruyacak hiçbir mekanizmanın kalmadığının göstergesidir diyor. Bu mantıksızdı Atilla Taş aslında dava sürecindeki ifadesinde de yer vermişti. Terörden değil, Hamçokelek şarkısıyla yargılansam daha mantıklı olabilir. demişti kimlik sorgusu sırasında mesleği sorulmuş Atilla Taşa. Eskiden şarkıcıydım, şimdi gazetecilikten tutukluyum. Aylık gelirini sormuş bu sefer de hakim. Cezaevindeyim, para kazanamıyorum diye cevap vermiş. Daha sonra ifade veren Atilla Taş sanık kürsüne gelip mikrofonu eliyle ses kontrolü yaparak şarkıcıdan şarkıcılıktan kalma bir alışkanlık diyerek insanları da güldürmüş orada. Atilla Taş demiş ki banka hesabım yok. Müslümanım ama namazım. Kaçma ve delil karartma şüphesiyle sizin gibi bir hakim kararıyla 7 aydır tutukluyum. Buraya gelirken hukuk adına biraz umudum vardı. Sizi karşı da mahkeme başkanı olarak gördüğümde son da kalmadı demiş. Ardından da savcı e, serbest bırakmalarını tahliye edilmelerini istemiş. Aynı savcımı tekrardan gözaltına bırakmalarını evet. istemiş. Yani, Biraz hava alsınlar diyeyim yapmış bunu? Neden yapmış bunu? İnsanları böyle psikolojik olarak işkence yapmak için mi? Evet herhalde. Başka bir izahı yok. Yani, yani daha fazla... Yazık değil mi? Bu insanlara? Söyleyecek söz bulamıyorum. Hakikaten bulamıyorum ve şey de arkadaşa bir saniye dönelim, bugün tahliye kararını beğenmeyen ve karar değiştirtenler yarın aynı taktiği seçim sonuçları içinde uygulamaya çalışacaktır demiş. Bir de e, hukukçu eski Diyarbakır Baro Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Tanrıkulu Sezgin Tanrıkulu da gazetecilerin apar topar böyle tekrar gözaltına alınmalarına şöyle e, bir tepkide bulunmuş. Yedi aydır 7 küsur aydır tutuklu bulunan insanların cezaevinde yeniden suç işlemeyeceğine dikkat çekiyor bir suç isnadı varsa neden tahliye edildikleri gün beklenmiştir diyor bu kasıt şüphesi doğuruyor insanda her aklı yani akıl bali olmuş sağduyu sahibi insanın aklına gelen bir soru bu tabi evet ya neden tahliye edildikleri gün böyle ağır bir suç isnadı veriyorlar? 7 ay tutuklu bulunan insanlar cezaevinde suç işleyemeyeceklerine göre haklarında bir suç isnadı varsa neden tahliye edildikleri gün beklenmiştir? Mahkeme kararına rağmen tahliye edilmeme ve yeni gözaltı kararı, oluşturul kararı oluşturulan hukuk dışı fiili yargı düzeninin en açık uygulamalarından demiş... Öyle yani. Benim aklıma şimdi yeni prosedür bu mu olacak sorusu da gelmeye başladı. Yani insanlar tahliye edildikten sonra gazeteciler mesela her tahliye edilen gazeteci yedi gün gözaltına alındıktan sonra mı bırakılacak? Yani i̇lk oy. mi olacak bu? Yok yedi ay zaten şeydeler, cezaevindeler hmm. ardından hmm. serbest bırakıldıktan sonra bir de yedi gün evet. e gözaltında bulunup ondan sonra tekrardan bırakılacaklar? Yedi gün gözaltı, yedi gün cezaevi, yedi gün gözaltı ardından yedi gün cezaevi bir döngü mü oluşacak? Yoksa serbest bırakıldıktan sonra bu rutine bağlanacak bu süreç. Tamam. Anladım ben senin kastettiğine kafamda kurdum. Dante'ye geçeceğiz. Dante'ye kadar geçelim. Dante O kadar. O kadar, o kadar, o kadar. yedinci katı. Halkası katı. <gülüyor> Yedi cüceler de olabilir aslında ama konuyla alakası yok. Evet. Cumhurbaşkanı fesih yetkisi olduğunu ispat etsinler istifa edeceğim demişti. Ve maalesef... Et etmedi e şimdilik ama Erdoğan yalan söylüyorlar demişti çünkü referandumda hayır verilmesi gerektiğini söyleyenlerin bir kişiye sınırsız fesih yetki getirildiği yönündeki açıklamalarına yalan söylüyorlar demişti Erdoğan Cumhurbaşkanı hatta ispat et istifa edeceğim deyince art arda analizler geldi ve yakından takip etmeye çalıştığımız önde gelen hukukçulara göre anayasaya Profesör İbrahim Kaboğlu mesela 29 Mart günü Cumhuriyet'teki röportajında yenileme ve fesih aynı şeydir. Aralarında fark yok diyor. Ve yakın tarihten de bir örnek veriyor İbrahim Kaboğlu. 2. Abdülhamit meclisi tatil ettim dedikten sonra 30 yıl toplamadı diyor meclisi. Abdülhamid'in bu uygulamasına tepki olarak anayasal hukuku geleneği içinde fesih sözcüğü kullanılmıyor. Bir anlamda bizim anayasal geleneğimizde fesih yok. Meclisin bir daha toplanamama riskini önlemek için diyor. Dolayısıyla yenileme deniyor. Yenileme ve fesih karşılaştırmalı anayasa hukukunda fesih ifadesine denk düşer. Hep böyle oldu. Bir kelime oyunu oynanıyor ama aynı şeydir. Farkı yoktur diyor. Bunu kabul ediyor zaten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da. Kendisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fesih yetkisi yoktur. Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerini yenileme yetkisi vardır diyerek de <gülüyor> Dur onu söylemiş zaten. Diyor. Tabii Burhan Kuzu da aynı şekilde başlanışmanı üstelik o da anayasa hukukçusu Kemal Gözlerse profesör doktor konu hakkında iki etraflı kapsamlı makale kaleme aldı. Birisi fesih ve seçimlerin yenilenmesi farklı kavramlar mı diye 30 Mart'ta hemen arkasından Bekir Bozdağ senin söylediğin laflar üzerine ...fesih ve seçimlerin yenilenmesi... ...farklı şeyler deyince... ...Bekir Bozdağ'ın... ...farklı şeyler olduğu yolundaki açıklaması hakkında... ...bir inceleme diye... ...31 Mart'ta bir gün sonra gene gayet kapsamlı... ...biraz da tekrardan dolayı... ...özür dileyen makale yayınladı... ...ve önce anayasa hukukunda... ...fesih ne demek kavramı onu açıklıyor... ...ikincisinde de Bekir Bozdağ'ın... ...Twitter'dan 11 maddeyle... ...fesih yetkisi olmadığını açıklama çabasını... ...tek tek çürütüyor... Yani müthiş bir durum var ortada. Sürreel devletin, sürreel toplumun ta kendisini yaşıyoruz. Anayasa hukukçusu görevinden alınan Murat, doçent Doktor Murat Sevinç de Biyanet'e verdiği röportajda Cumhurbaşkanı'na istediğinde meclisi fesh yetkisi veriliyor demişti. Fesih dediğimiz şey zaten seçimlerin yenilenmesidir fesih yetkisi varsa ben istifa ederim falan bunlar gereksiz. Fesih lafı zaten metinde geçmez ki. Bunun adı seçim yenilemedir. Tek taraflı bir fesih yetkisi yok. Ama tabii ki fesih yetkisi var diyor. Evet. Böyle bir absürdite yaşıyoruz referandum tartışmaları da devam ediyor o özlenen eski retoriye dönüşle alakalı bir şey görebilir misin daha doğrusu yeni bir tartışma var mı yeni bir metot var mı bu referandum sürecinde siyasilerin kendilerini ifade etmesiyle alakalı diye soracak olursanız yok en son Deniz Baykal konuşmuş ben bu anayasaya hayır diyorum bana terörist diyenin alnını karıştırım şeklinde bildiğimiz gördüğümüz bu yılca bunca yıldır duyduğumuz şeyler tekrar ediliyor ama farklı olan bir açıklama var ona da ben değineyim HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy Erdoğan ve ailesini kurtarmanın, Devlet Bahçeli'nin başkanlığını kurtarmanın dışında bu referandumun hiçbir mantıklı gerekçesi yoktur demiş. Hayrettin Karaman da işin ruhunu açıklamış zaten. Cumhurbaşkanının yakınındaki profesör bayağı oya Baydar'da yazmıştı. Yeni Şafak yazar profesör doktor Hayrettin Karaman Karaman sıradan bir ilahiyatçı değil camiayı yakından tanıyanlar onun Tayip Erdoğan akıldanesti olduğunu söylüyorlar diyor fetvacısı ve dini konularda güvendiği kişi olduğunu orada demiş ki yani e, şöyle söyleyeyim çok ilginç aslında itaat başlıklı yazısında o bey ben İngilizcesini söylüyorum Karaman hoca efendi Kur'an-ı Kerim'den Nisa Suresi'nin ayetlerini naklettikten sonra şöyle buyuruyor. Bu ayetlerin asıl konusu itaattir. Söz tutmak, boyun eğmek, emri yerine getirmek. Anlaşıldı evet. mı şimdi? HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kaldığı İdirna Cezaevinden içeride ve dışarıda bulunan bütün gazeteci, edebiyatçı ve akademisyenlere de mesaj göndermiş. Avukat Erdal Doğan tarafından Twitter'da paylaşılan bir mesaj aracılığıyla çok az kaldı inanın demiş yazdığınız söylediğiniz hiçbir şey boşa gitmedi toplumun bağrına ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte duruyor işte hep birlikte alın terimizde suladığımız kırmızı gülümüzde 16 Nisan'da Gonca'ya dönüşecek iyi ki varsınız hepinize kucak dolusu selam ve sevgiler ifadelerini kullanmış. Bunları şimdi birazdan Ali Bilge ile daha devamını da tartışma fırsatı bulacağız şimdi biz ara verelim. Açık Gazete Açık gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese merhaba. İyi haftalar. Günaydın Ali Bey merhaba. Gayet iyi bir Nasıl geçti. Gayet iyi bir ben hafta geçirdik ki gerçekten ve beklenenin de ötesine geçti. Hele dün yani geç bir önceki yılın dünü 333 iken 386'ya çıktı ve daha da telefonların yani Telefonlara da bakılacaktır bir süre sonra bu, bu 9'dan sonra. Bir de tabii internet üzerinden daha önce gece boyunca ve daha sonraki günlerde gelecek olanların da sayımı tam yapılmadı. Yani belki de dün itibariyle 400'ü de bulmamız hatta geçmemiz ihtimali bile var. Bu bütün zamanlarında gelmiş geçmiş yani bu anlamda. E, rekoru olabilir. İyidir yani. Her gün bir önceki senenin şeyini geçtik. Özellikle de çok genç güzel. genç şeyler, genç diyorum yani yeni destekçilerin %50'ye yakın olması e, oldukça umut verici bir şey. Aslında 14 yılın veri seti çok inanılmaz araştırmalar yapmaya imkan verecek bir veri seti bence. Yani şu anda aklıma geldi. Ve e, bu veri seti üzerinden araştırma yapıldığı takdirde e, Türkiye'de e, başka e, sosyolojik, e, siyasal e, eğilim e, sonuçlar, kültürel sonuçlar çıkartmak mümkün olabilir. Yani değerli bir hazine aslında destekçilerin profilleri e, ve yıllar itibariyle gelişmeleri, giriş çıkışları. Önemli bir midir veri setini oluşturuyor. Doktora yapacak arkadaşlara da duyurulur yani. Değil mi? Böyle hoş bir şey çıkabilir, profit çıkabilir burada. Evet. Doğru. Bizim de aklımıza gelmemişti ama bunu söyleyeyim genç sosyologlara, iktisatçılara. Evet. Yeni bir meydan okuma diyelim. Evet, gerçekten son derece önemli. Evet, yeniden Evet, Ördemize dönüyoruz. dönüyoruz hapise 7 ay yatırıp sonra çıkarıp çıkarır gibi yapıp tekrar hapise atmaları meselesinden bahsettik biraz. Biraz da sizden önce Türkiye'nin önde gelen anayasa hukukçularından fesih yetkisi olduğunu bu yeni anayasa değişikliği referanduma sunulan ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın istifa ederim sözünün havada kaldığından bahsetmek mümkün. Vallahi yani e, her şeyin mübah olduğu bir e, dönemden geçiyoruz, referandum sürecinden geçiyoruz. E, doğrular, yanlışlar e, bizzatihi e, güç odakları tarafından e, karıştırılıyor. Yani işte medya imkanları çerçevesinde. E, bu içeri çıkarırken tekrar içeri dışarı çıkarırken içeri tıkma psikolojisi gerçekten çok feci bir psikolojidir. O insanları e, çok etkiler. E, bir işkencedir yani aslında. E, dolayısıyla yani her şeyin e, mübah görüldüğü, yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bakın yani geçen haftaya yine damgasını vuran <gülüyor> e, önemli olaylardan biri Türkiye'de bir kamu bankasının ki varlık fonu da devredilmiş. Yani önemli bir varlığı aktifleri güçlü, işte Türkiye'nin Halk Bankası'nın genel müdür yardımcı Amerika'da tutuklandı. Evet, bu da çok büyük çaplı bir olaydı. Uluslararası bir rezalet diyebiliriz yani. Bakın siz yani bütün dünyaya finanse ediyorsunuz. Uluslararası önemli danışmanlık şirketlerinin varlık fonuna danışman tutuyorsunuz. İsimlerini vermeyelim. Ee, ve en son kattığınız e, varlıklar Kamu Bankası ve Halk Bankası da Türkiye e, ticari hayatının hafızasıdır. Yani öyle bir çok e, önemli bir e, bilginin, verinin, e, tarihin e, gizlendi, skandalların da gizlendiği e, bir e, şeydir. Bankadır. Önemli banka varlık fonuna devredildikten sonra bir ay geçmiyor. E, genel Müdür Yardımcısı Amerika'da tutuklanıyor. Zaten bu 17-25 meselesi Aralık 2013 tarihi yani Türkiye'nin son yıllarda Türkiye'de batak alanlar var işte bunlardan bir tanesi önemli bir bölümü yolsuzlukla ilgili bir bataklık içinde Türkiye. Bunlar birbirleriyle iç içe geçmiş unsurlar işte bir Suriye bataklığı da arkamıza baka baka 70 küsür Genç insanın ölüsünü e, bırakarak e, dönüyoruz e, Suriye bataklığında kıvranıyoruz. E, aynı zamanda kendi topraklığımız içerisinde barış çözüme giden süreci yeniden bataklığa bir ölüm e, tarlasını haline getirdiğimiz bir Kürt sorunumuz var. E, dördüncü bunlar işte geçen yolsuzluk Suriye, Kürt sorunu, e, dördüncüsü de diktatörlük yani bugün anayasa değişiklikleriyle ki bunlar iç içe geçmiş birbirinin neden sonuç ilişkisi içerisinde bulunan e, batak alanları Türkiye'nin. Şimdi e, ki bunlardan söz etmek yani Öner'in 17-25'den söz etmek, yolsuzluklardan söz etmek, Aksaray maliyetinden ve sarayın arsasından bahsetmek e, suç ilan ediliyor neredeyse e, ve bugün o ve KHK uygulamaları ve yolsuzluklar ne gitmesi çok fazla özellikle yolsuzluklar iç muhalefetin gündeminde pek değerli başlıklar olarak gözükmüyor. Şimdi burada size bir, hatır, bir hatırlatma yapalım. Bu 17-25 yıllıkta aktör pozisyondaki banka yani İran'a ambargoyu e, delmek için bir operasyon yapılıyor Amerikan ambargosunu ki biz bunu Ömer Bey e, bir geriye dönüş yaptım e, 2011 yılında bu 17-25 yılan olmadan önce e, bir şekilde biz bu şeyi e, ambargoyu delen e, Türk firmaları diye ama bunlar daha çok müddeğer silah yapımında çalışıyor e, Malzeme teşkil edecek. Amerika Birleşik Devletleri demiş ki Türkiye hükümetine. 54 firma ya. Bunlar e, e, en direk ve direk yollardan ambargoyu deliyorlar. Firmaların isimleri de verilmiş. Bunları men edin. Bu banka ve finans e, aklımının dışında bir şey. Üretim yapan firmaları. E, biz de bunu konuşmuşuz. O 2011'in tarihinde ambargo e, üzerine Ay, Birleşik Devletler. Yani şunu söylemek istiyorum. Dünya bu ambargo süresinde Türkiye'yi, bütün herkes birbirini izlediği bir dünyada yaşıyoruz zaten. E, bakın sadece 17-25'in, 17, 17 Aralık'ın Zarab'ın, Reza'nın yani e, soruşturma dosyasında fiziki ve teknik takiple 87 milyar dolar kara para aktladığı kamu görevlerine de 139 milyon dağıttığı tespit edilmiş. Bir daha e, bunu tekrarlayabilir miyiz? Çok e, yani e, kara cümlemiz o kadar da bir zayıf ama yani bu kadarını akılda tutmak e, Bakın e, kanlamak, bunları kaç, Bunlar, ne kadar dediğimiz 87 milyar dolar 87 milyar yani o 10 milyar, milyar dolar. dolar zarap üzerinde. Yani o sistem kuruluyor ya. Altınlar gidiyor, Staatsbankası, işte, Hesap Bankası burada. Motor güç. Bir bankaya ihtiyacımız var bunun karşılığında da 139 milyon eee lirada şey dağıtılıyor. E, bu müste teknik fiziki dağıt şeyi tespit ediliyor. 99 milyon Türgev'e gebe bağışını Sırf Reza tarafından. Şimdi bunlar soruşturma dosyasında yer alan üstler. 17 bu. Gelelim 25'e. 25'de de soruşturma dosyasında söylenen rakamlar o da duda küçültüyor. Onu da bulalım. Orada e, 25'te ki rakamda 100 milyar dolar civarındaki bir e, durumu e, işaret ediyor. E, Biz bakayım. E, evet, soruşturma dosyası da suçlanan kişi sayısı 96, yolsuzluk miktarı 100 milyar dolar. Bu hmm. 25'in. Bunun içinde rüşvet, sahtecilik, ihaleye tesadik karıştırmak. İmar Kedil'ine neden olmak Bunun bir numaralı sanığı Yasin El Kadı İki numaralı sanığı Bilal Erdoğan Üç numaralı sanığı bir latif toppaş Sonra bunlar sıralanıyor 17-25 aralığı topladığınızda Muazzam bir hacimde Kara para ve yolsuzda İttiharıyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki böyle bir hareket Dünyada finansal Akımları izleyen Bin türlü izleme mekanizması var Yani siz 87 milyar dolar bir kara para aklamaya aracılık eden iki pozisyondaysınız. Bu paranın giriş-gidişlerini takip edilmemesi mümkün değil. Yani Escobar'ın bir lafı vardır. Yani e, bunu en iyi takip eden Amerikan Fed'tir. Bütün dünya finansal sistemin içerisinde işte mekanizmalar var. Escobar kim? Pablo Escobar. Bu Kolombiyalı Mes uyuşturucu. Kolombiyalı... Bu kaçakçısı mafya çünkü o da diyor ki Kankten. yani ben diyor en büyük yıkadığım yer sizin merkez bankaları yani şimdi bunu takip edilmemesi gününç yani adam 54 firmaya yani, 2011'deki biz konu Etmişiz yüzüne yaptığımız programlarda fiziki Bursa'daki isim veriyor şu şu şu firmalar aslında kazan üretiyorlar ama bu mülk değer bilmem ne için bir şey. bunlara tedbir koy Türkiye bunları yasak diyor işte buna ilişkin e, yönetmenlik ilan ediyor atamayansız kurumunda idan ediyor koyuyor vesaire bundan dolayı e, ihracatın e, İran'a düşdüğü ifade edildi yani izleniyor bütün dünya bunu izliyor 87 milyar dolarlık ya da bu soruşturma dosyasında zikredilen rakam biz de onu yazılan sizden kitaplardan o zaman şeyden alıyoruz. Bu kadar bir süreci izlememesi mümkün değil. Dolayısıyla bu e, işin aktörü durumundaki kişi Reza Zardap. Zaten e, oğlanın gelişi gidişi yaşı miktarı olaya baktığınızda e, bir yeni konu var. E, ve e, sonuçta Amerika Beşik Devletleri'nde bir yılda tutuklu. Yargılamayı bekliyor bir iddianama hazırlığı içerisinde. E bu arada ne oluyor? Yani e, baktığımızda en önemli bankanın genel müdürü ki e, Erdoğan tarafından, dönemin başkanı tarafından koruma altına alınıyor. Saf bir çocukluk, saflıkları olabilir deniliyor. Çok değerli bir bürokrat deniliyor. Öbürüne değerli bir iş adamı ödürler veriliyor. Ve dört bakanın ne yaptığı, ne ettiği bu seyirle izleniyor. Tapeleri açık açıklanıyor. Bu tapelerde sıfırlama operasyonları oluyor. Şimdi dolayısıyla bu büyüklükteki bir hareketi dünyada e, izleyen mekanizmalar var. İşte orada Wikileaks'ten çıkıyorsunuz. Asancı'nın bilmem nereden çıkıyorsunuz. Her yerden çıkabiliyorsunuz. Ayrıca e, siparat raporlarına giriyorsunuz. Nitekim e, son e, Halk Bankası'nın müdür muavini ki Rothschild'e gitmişler ve arada da adamın gidiş, gidişleri olmuş. E, bu arada Halk Bankası'nın genel müdürü ortada yok. Kutularla evinde basılan adam. A, a, yok Ayakkabı kutularıyla öyle mi? Evet. evet. Öyle mi? O ne olduğu bir belli. Bir daha adamı gören yok şu an. Bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanıyor. Ondan sonra ki bunu da Saygı Öztürk ve Fikri sağlar hafta sonunda. Bu FBI raporlarını konu eden e, bir e, yazı da yayınlandı. Başka yerlerde de çıktı. Yani dünya sizin bu trafiğinizi, siyasetçilerinizin için içindeki süreci çünkü e, Fiziki şey de var. Yani bir buçuk milyon ton altın Gana'dan Türkiye'ye geliyor. Bir buçuk, bir buçuk milyon ton. Yani bir buçuk milyon ton. Ben hatırladım. Kömür alır, alınır değerlere. Ama işte böyle e, ferli ya da sobalı bayağı cüktüğü bir şeydir acımdır. Evet, 3 bin e, ton geliyor. Bayağı da e, kömürden daha e, değerlidir galiba değil mi altın? Evet yani. <gülüyor> Ondan sonra ya, ikisi kirlilikte eşlerdir herhalde de. Evet. <gülüyor> Ondan sonra onu bilemiyorum hangisi üstün gelir. E, kömür daha fazladır herhalde bilemeyeceğim yani. Ama bu küçük bin ton altın geliyor. Elini kumursal diyerek. Buna tedbir konuluyor. Tedbir dönemin ekonomi bakanı Çağlayan tarafından bir bürokratlar ve hükümet tarafından ve Dubai'ye gönderiyor. Bunun sahibi zaten. Şimdi böyle bir altın kara para trafiği aklama operasyonunun dünyadaki istihbarat örgütleri çerçevesi bilgisinin dışında ki izlemeye en güçlü olan ülkeler denizleri izliyorlar gemileri izliyor adam. Geminin içindeki mala gözüne e, it bulunuyor, gidiyor, ihba, şey üstüne doğru çıkıyor çıkıyor geliyor, gördüm diyor. Yani dünya denizlerindeki hareket diye bütün bu süreçlere e, izleniyor. Türkiye izlenmiyor, Türkiye'nin bu konudaki siyasetçileri 100 milyar dolarlarla ifade edilen süreçleri e, üstünü kapatıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu e, geldiğimiz nokta e, Halk Bankası'nın... E, numaralı bu konuda kendisi şüpheli listesindeymiş 17 Aralık'ta. Daha sonra bütün bu olaylara tutuklamalar, gözaltındılar. Şubat 2014'te bitirildi evet. ve de bunların hepsi serbest bırakıldı. Paralarını faizleri ödenerek. Bireysel. Evet Ali Bey müsaadenizle ben bu Türkiye Çok izlenmiyor, izlenmiyor e, Türkiye izlenmiyor kısmına ufak bir e, müdahalede bulunmak istiyorum. Daha doğrusu karşı <gülüyor> izlenmiyor kısmına. <gülüyor> evet evet izlenmiyor kısmına karşı bir argüman evet. olarak sunmak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hukuk sisteminin bütün pop starları bütün starları şu anda Sarraf'ın avukatı olmak üzere. Yeni bir tartışma yaşanıyor. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 75 yıl hapis sistemiyle yargılanan İran asıllı Türk iş adamı Rıza Sarraf'ın davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor diye zaten Voice of America'dan verilmiş. Ee, olay şu. Yeni bir yeni, av, yeni, av, yeni avukatları tanıyor. Bu avukatların içerisinde iki kişinin e, ismi çıkar çatışması nedeniyle Sarraf'ın avukatlığını yapamayacağı için davadan azli isteniyor. Bu iki isimden bir tanesi geçtiğimiz haftalarda gö başka. görevden alınan Pred e, Baharara'nın yerine atanacak olan kişi olarak iddia edilen Mark Mukasey'in babasıymış. Babasını <gülüyor> e, yani savcının babasını avukat olarak almış Rıza Sarraf. <gülüyor> Sarraf'ın yeni avukatı e, Mukasey bu döneminde bir sürü Adalet Baş Bakanlığı görevinde de bulunmuş. Adalet Bakanı olarak da görevde bulunmuş. Diğer isimse New York'ta suç örgütlerine karşı kazandığı başarılarla ünlenen ve adı Efsane başkan'a dönüşen Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani yalnız tabii New York valisi olarak biliyoruz. Bir de, bir de ama bir de şey var çok önemli şimdi göreve getirmek istiyor Trump. Yani Mario Cuomo en önemli sağcılarından bir tanesi dünyanın. ...ve neoliberal iktisadiyatın en büyük savunucularından biri... ...onu da e, avukat olarak tutması Sarraf'ın olur. Bu ikisi reddedilmiş, daha doğrusu reddi istenmiş. Ama diğer isimlere baktığınız zaman Benjamin Brafman var. Eski IMF başkanı Strauss Kahn'ı savunmuş. Çok sayıda ünlü ve beyaz yakalının savunmasında üstlenmiş. Oldukça ünlülerin avukatı olarak bilinen bir kişiymiş. Joshua K Kishner var... Eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Brafman'la beraber çalışıyormuş. Mesela Viet Di Dint denilen bir avukat daha var. Eski Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı yardımcısıymış bu kişi. Aynı zamanda davanın savcısı Fred Barara'nın Barara Harvard'da beraber okuduğu çok yakın ve eski bir arkadaşıymış. Bu gibi isimleri e, kendi avukat kadrosu katmış e, Rıza Sarraf hayırsevermiş adamı. <gülüyor> Yani tartışılıyor o, Türkiye dışında Ben de da. son bir ekleme Türkiye. yapayım izin verirseniz. Alman gazetelerinde hafta sonunda yer alan yorum ve analizlerde Türkiye ile ilgili gelişmeler ön plana çıkıyor. Deutsche Welle'nin haberi ve Die Welt, işte Deniz Yücel'in de e, muhabir olarak tutuklandığı şimdi gazete Die Welt. Dünya artık Türkiye'yi incelemekten yoruldu demiş yorum olarak, ya, katılıyorum. Ya şimdi <gülüyor> Almanya bilinç geldi Deniz Feneri operasyonunda 2006 2007 falanı sanıyorum. E, Deniz Feneri operasyonunun e, soruşturma dosyası iddianamesinde bizzat eee Tayyip Erdoğan'ın ismi geçmişti. Ve bunu yayınlayan gazete o sırada e, amiral kimsine e, muazzam bir e, çatışma çıkmıştı. Ve iddianamenin ötesinde bunlar yargılandı Bu kişiler özellikle Almanya'da bulunanlar Şimdi aynı şey hazırlık soruşturmasında Türgev'in ismi geçti Amerika Birleşik Devletleri'nde görevden alınan Samsun'un ismi neydi? Bah Rit Barara evet. Barara'nın Barara soruşturmasında Şimdi beklenen yani bu iş Eylül'de bu elinde mahkeme başlıyor. Eylül Kadir'de onun tek süre istemişti Reza tarafı. Reza da bu arada paraların büyük bir kısmını avukatlara harcayacak. Öyle anlaşılıyor. Bütün bu listeden baktığınızda. Üzülüyorsunuz anladım. Ya evet. Yani bu paralar Türkiye <gülüyor> <gülüyor> Hayırsever iş adamı mı? Adam onda. cari açığı kapadım dedi ya. Daha ne Canlı, Canlı yayında. <gülüyor> cari açığı kapadım dedi ya. Kimse yani de kapamadı demedi açığı... değil mi? Reddet, Efendim, reddeden çıkmadı. Demedi, demedi, Kimse kapamadı demek. demedi. Yani cari açığı kapadım diyen bir İran kökenli 33 yaşında ve Türkiye'de de 20, herhalde 25 yaşında Türkiye'ye geldi bu adam. Bütün aileyi Türk vatandaşı yaptırmış önce. Böyle bayağı bir şey harcanmış. E şimdi e, burada e, bu e, davada önümüzdeki dönemde iddianamede. Türkiye'deki bütün bu şeyleri soruşturma dosyalarını vesairelerini inceliyor bu insanlar. Bu trafikler inceleniyor, zamanda zapt edilmiş. Bakın 54 reel filmi üretim yapan firmayı 2010 yılında e, bildiriyor, ambargoya bunlar delip ihracat yaptıkları ihracat aslında İran'ın nükleer harcamaları için yapılan nükleer çalışmalar için yapılan altyapı malzeme oluşturuyor, deniyor. Bunun üzerine Türk hükümeti bunları iptal ediyor rızalarını. O kadar izleniyor ki sizin finansal trafiğiniz öyle bir sistem var ki, yöntemi var uluslararası sistemde zaten şeyi tutanaklarda yani gerçekten sketch yazıdır. Zafer Çağlayan'a saat alma hikayesi bir taraftan da yani gücü elinde bulundurmanın verdiği rahatlık ve fitursuzluk var. Yani bir saatin alınış tutanaklarda izliyorsunuz o konuşma şeylerinde. Yani orada satıcı diyor ki gönderdiğiniz adam Alman vatandaşı Türkiye asıldı. ama ben buna şey yaparsam e bunun faturasını şöyle düzen. Yok ya siz bize düzenleyin diyor. Düzenleyemem diyor. Evet. Bunun üzerine özel kalem giriyor devreye. Ha, yani, o kadar da şey bırakılmış niye Almanlar bu işin içinde? Yani, niye Amerikalılar bu kadar bilgisaydı? Sen onların şeyindesin. İki şeyde firma diyor ki bir saat bitirme. Ben bunu bildirmek zorundayım. Yoksa benim canıma kuşu yasalın şu şeyi nedeniyle yani bu gücün elinde, elinde buldurmayı da bir fütursuzluk muazzam da ortada delil bırakmış durumda. Kaldı ki bırakmasan en titiz bir şey de yapsan bile 90 milyar dolarlık bir kara para atlama 100 milyar dolarlık bir yolsuzluk sürecinin izlenmemesi mümkün değil. Şimdi Önümüzün bir kısmı bizim 80'li 90'larda ekonomi gazeteci diye. E, bu 4 para, kirli para, kara para, e, dünya nasıl bununla ilişkin mücadele vesaire onlarla geçti. geçti evet. E, İtalya kaç tane röportaj yaptım hatırlam. MASAK'ın Türkiye'de böyle bir kurulu yok. Türkiye'nin kara para izleme şeyi yoktu. Birimi bile yoktu. Sonuçta şu işte MASAK diye bir şey kuruldu. Yani bir şekilde işte bu bankaların e, Cemleri denetim altındaki merkez bankasının onay ilişkin 1980-90 yıllarda bu da uluslararası şeyin zorlaması, OITD kuralları vesaire ile bir, bir şekilde bir sistem oluşturdu. Bunların e, bilinmemesi mümkün değil. Dolayısıyla yani e, Türkiye'nin gündeminden düşürebiliyorsunuz bu meseleyi, ama dünyanın gündeminden düşüremezsiniz. Türkiye'de oluşturdu. Ne oldu? 17-25 oldu. şimdi hatırlatıyoruz. Daha neler neler var. Ali o Bey gündüz... bir dakikamız kalmışken ben size son bir soru soruyorum. Ee, bir dakika mı kalmış? Evet maalesef. Yani çünkü bir konuğumuz da olacak. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir... Ama yani çok kapsamlı ve iyi bir kaplama yaptık. Benim de iki düzeltmem var. Ben ]adan. bir şey söyleyeceğim. Bütün bunların sebebinin... Haçlı ittifakı olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan. O yüzden oluyor diyor. Ne diyorsun? Haçlı ittifakı, Haçlı seferi, yani para trafiği üzerinden bir Haçlı seferi olduğunu iddia ediyor, öyle mi? Peki? Hayır, e Türkiye düzenlenmiş Av Avrupa Birliği ilişkili bir bağlamında Avrupa. Olay tamamıyla Haçlı ittifakıdır. Haçlı dedi. ittifakları mankurtlar. Herkes burada. Valla şimdi bunu ülke içinde bir kesime yutturabiliyorsunuz işte referandum başkanlık vesaire ama dünyayı yutturamıyorsunuz ee, görünen bir hani kral çıplak herkes bu şeyi izlemiş görüyor gösteriyor dolayısıyla bugün bundan neler çıkacak yani mesela Reza Zarafı bizim Türk vatandaşı burada yargılanmalı dedi son Amerikan Dışişleri Bakanı geldiğinde Adil Öksüz olayı gündeme geldi mi? Geldi. Gülen geldi mi? Geldi. Reza geldi mi? Geldi. Suriye'de biz daha da ilerleyeceğiz, bizi de alın gündeme geldi mi? Geldi. PYDE gündeme geldi mi? Geldi. Bunların sonucu ne oldu? Yani Trump da e, bittikçe, e, yani ondan medet Tuman ki geçen haftalarda Nikolay Şimit ve diğer e, yazarların Plane'in yaptıkları Amerika'daki kor generalleti. Plane'in evet, ayrı bir Plane rezalet. Rezalet. Ondan sonra konu, süremiz bittiği için sonlandırıyorum. Yani e, yutturamazsınız. Bu, o, o, o kral çıplak da ortada. Dolayısıyla e, Türkiye'de önümüzdeki dönemde e, yüce divan meselesinde hatırlayın o günü. 18 Aralık akşamı 17'yi 18'e bağlayan gece Adalet Bakanı İstanbul'a gidiyor ve soruşturmayı yürüten başsavcıyla görüşüyor. Ak, gece yarısı Karayolu'yla Ankara'ya dönüyor ve bir telefon geliyor. Telefondaki bir bakan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım diyor ki çocukları gözaltına alınan bakanlarla şurada toplantı halindeyiz gel. Adam gelmek istemiyor diyor Sadullah Ergin. Abdullah daha sonra kıymetten düşüyor ki Ali Divo meselesinin mimarıdır o da. Hatay'daki yani o konudaki geçmişinde öyle bir şey var. Ondan sonra e gittiklerinde bu dört bakanla beraber olmuyor. Şimdi e bu konuda daha sonra e Yüce Divan gecesi ki o AKP grubu sallandı Ankara'da. Bugün çok iyi hatırlıyorum. Ve e grubun parlamentoda Yüce Divan'da gönderebileceği anlaşıldığı an Bilal Yıldırım, Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren bir demeç verdi. Davutoğlu ve o dört bakan sarayda Erdoğan'la birlikte toplantı yaptık. Şimdi bütün bunlar hani ortada. Evet, süreyi bitirdik yani bir şey var. Bir değil, iki. İki dinleyiciden bir dinleyicilerimizden iki şey gelmiş. Onları da söyleyip bitirelim. Konuğumuz var Evet. Çünkü. Biri Ömer Madre, biri Siz Ali Bey. Hanginiz isterseniz ilk önce düzeltmeyin. Ben bana, bana önce. efendim e, Canan Hanım söylüyor. E, Giuliani e, New York valisi değil, e, belediye, belediye başkanı. Belediye değil, başkanı. Belediye başkanı. Ben Özürüm. de Brooklyn'de evet. şey, değil mi o? Hatay ettim. Taybi. Evet. Canan Yok, buradan teşekkür ederim. Bu birdi. İkincisi. Dur yani başka. İkincisi. Hı hı. E, sizin Ali, Ali Bey e, sizin için bir buçuk milyon denilmiş e, bir buçuk ton olarak e, galiba düzeltilmesi gerekiyormuş. Bir Sen, buçuk ton. Milyon mu dedim ton? Ton tabii canım. Bunda Daha Ahmet bir Bey. Bir buçuk ton. <gülüyor> Sevdiğimiz Pardon dinleyicilerimizden yani. Ahmet Bey dile getirmişler. Teşekkür ederim. Yani evet, bu kadar teşekkür. o kadar çok şey sığdırmaya çalışıyoruz ki bazen. <gülüyor> Sağ olabiliyor. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. De efendim. De. Görüşmek teşekkür ederim. üzere. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet şimdi bir ara vereceğiz hemen aradan sonra da konumuz olacak. Demokratik itiraz hareketinden Kerem Avcı Ergun konumuz olacak ve referandum bu süreci demokratik itiraz hareketinin ve diğer demokratik hareketlerin durumunu ve referandumu konuşmayı konuşacağız. Açık gazet. Açık gazet. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Gazete ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var Kerem Avcı Ergun Demokratik İtiraz Hareketi'nden çok yoğun bir çalışmanın içinde görülüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk günaydın. Hoş geldiniz. Efendim. Merhabalar. Evet nedir Demokratik İtiraz Hareketi diye başlayalım ve ne yapıyorsunuz? Demokratik İtiraz Hareketi bir sivil inisiyatif hayır kampanyası yürütüyoruz. Tek amacımız 16 Nisan'da yapılacak referandumda hayır çıkması. Elimizden geldiğince gönüllerimizin ne verdiği destekle bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Biz çok inançlıyız. Aslına bakarsanız böyle bir uzun dönem, ta Nisan ayında başladık referandum daha et, e, referandum konuşmaları yoktu. Bazı çalışmalar yaptık. Bu işin en önceliklendirmesi nasıl olur? En verimli çalışmalar nasıl olur diye. Nisan ayından sonra Eylül Ekim biraz daha hızlandı. Böyle Aralık Ocak gibi gönüllülerle iletişimler, lider ekiplerin belirlenmesi. Yani bir senelik bir çalışmadan bahsediyoruz. Tabii aslında öyle. Başkötürlü çok zor çünkü e, malum ülkenin içinde bulunduğu durum. E, sivil inisetler açısından çok kolay değil. ...ciddi bir veri analizi gerekiyordu. Bu optimizasyon yapmamız gerekiyordu. Nerede çalışabiliriz? Hangi şartlarda, hangi yöntemlerle çalışabiliriz? Bunlar çok kritikti. Bundan dolayı Türkiye'de geçmiş seçimlerin analizleri çıktı. Bu analizleri böyle sayfalarca Excel üzerinden çok güzel formülizasyonlarla haritalara döktük. Ve dedik ki bizim çalışabileceğimiz iller ve... %50.1'de kazanılan bir ortamda bu sayıyı nasıl yakalarız? Ona baktığımızda gördük ki bir kere yaklaşık 8-9 il içerisinde örgütlenebilirsek, daha doğrusu organize olabilirsek. Gönüllüler daha çok sandığa gitmeyen seçmene, sandığa gitmeyen hayırcıya odaklanabilirse hayır çıkıyor. Kararsızlar daha çok nerede? Kayan seçmen daha çok nerede? Bununla ilgili... İnanılmaz bir araştırma yaptı ARGE komitemiz, arkadaşlarımız. Hakikaten onlara buradan teşekkür etmek istiyoruz. Ve bu haritalar sayesinde, bu egzeller sayesinde gönüllülerimiz hangi ilçelerde, hangi mahallelerde çalışabileceklerini, kararsız insanların daha çok nerede olduğunu görme fırsatı elde ettiler. Bununla başladık. Arkasından bu Ocak ayı ile birlikte iletişimin çok önemli olduğuna karar verdiğimizden dolayı gönüllülerimize iletişim eğitimleri Vermeye başladık. Bu iletişim eğitimleri e, çok tuttu aslına bakarsanız. E, şöyle güzelliği oldu. Bize göre ülke inanılmaz derecede kutuplaşmış bir durumda. Bu kutuplaşmanın e, birçok sebebi var ama sonuç itibarıyla artık insanlar çok fazla konuşmuyorlar. En azından kendilerinden olmayan insanlarla konuşmuyorlar. En büyük sıkıntı bu. Yani toplumsal bir yara bu bizce. Evet. empati yokluğu da diyebiliriz tabii, değil mi buna? Tabii. Bir kere dinleme yok. Yani senden, benden, bizden, onlardan gibi bir durum var. Bu olunca iletişim bitiyor. Dinlemek zaten yani ne diyeceğini ben biliyorum diyor. Halbuki daha duymamışız. Ee, i̇letişim eğitimleriyle birlikte bir kere dinlemeyi öğrendik. İşin en güzel tarafı da şu. Gönüllerimiz kendilerinden olmayan ...diye böyle bir tabir var ya işte bizim de kırmaya çalıştığımız... E, ...kitlelerle nasıl konuşabileceklerini öğrenmek adına... ...gönüllü olarak iletişim eğitimlerine geldiler. Böyle iki, iki buçuk saat süren... E, ...ciddi şekilde empatik dinlemenin ne olduğunu... ...bize anlatan, insanlara söylemlere başlamadan önce... ...bir kere o bazı duvarlar var... ...onların kırılması nasıl olur... ...bunları öğrendik, ben de öğrendim... ...çok da keyifliydi... ...ve bu sayede sağ çalışmalarına çıktılar. E, çok keyifli oldu ve hala da devam ediyor yani bu bu kadar eskiye dayandığını da bilmiyorduk biraz da hafif bir e, hayretle öğrenmiş olduk. Yani bir seneye aşkın ve çok e, tırnak içinde bilimsel diyebileceğim bir çalışmada yürütmüş oluyorsunuz. Hem inovatif teknolojileri de kullanarak aslında Hadi, şöyle bir ekleme hı, yapayım. Konuşalım. 16 Nisan referandumu çok önemli. Ama bu iletişim eğitimleri ve toplum içerisindeki bu artık konuşmak istemek, dinlemek istemek, duymak istemek bize sorarsanız 16 Nisan'dan sonra ya da çok ciddi bir toplumsal fayda. Evet. O yüzden e, sizleri de bekleriz eğitime. Ben çok şey öğrendim. <gülüyor> ah, ya, referandumdan dahi önemli denebilir. Çünkü referandum ne de olsa bir gelip geçici bir şey bir günde olacak ve sonuçları çok uzun zamanlar aylar hatta yıllar sürse dahi yani geçecek ona karşılık bu dinlemeyi karşı tarafı dinlemeyi öğrenmek meselesi o kadar çok. daha da büyük bir önem taşıyor. Müsaadenizle ben de bir soru sormak istiyorum. Genellikle referandum tartışmaları yapıldığı zaman yaş ortalaması yükseliyor. Bu konuyla alakalı analizlere bakıldığında köşe yazılarına bakıldığında ...ya da tartışan insanların... E, kendilerine bakıldığında bile... ...yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyoruz. Ama itiraz hareketinin yaş ortalamasının... ...o kadar yüksek olmadığını tahmin ediyorum. Bu Böyle bir şey var mı? Benim e, algılarım daha doğrusu... ...benim tahminim doğru mu? İtiraz hareketinin gönülleri içerisinde... ...çok ciddi bir yelpaze, geniş bir yelpaze var. Hı -hı. Gençler de var. E, o gençler bize yetişkinler diyorlar. <gülüyor> yetişkinler de var. Yetişkinlerin... E, ...yaş ortalamaları da aslında böyle... ...otuzlar da var, daha yukarıya da var. İletişimimizi genç tutmaya çalışıyoruz. Ama gönüllü yelpazesi içerisindeki... ...bu çeşitlilik bizi son derece sevindiriyor. Otuz iyi, ben gençler kastım otuz civarıydı Yok. zaten. şöyle bizim için on sekiz yirmi dört, on sekiz otuz genç. Yetişkinler otuzdan başlıyor diyoruz. Sağ olsunlar, orta yaşında elli olduğunu ifade ediyor on sekiz yirmi dört ekibimiz. Artık o biraz değişmiş. Şöyle, on sekiz yirmi dört inanılmaz derecede kritik bir segment hı hı. Bir buçuk milyon biliyorsunuz ilk defa oy verecek seçmen var Bu bir buçuk milyon oy e, Şu anda kafa kafaya giden bu yarışta Evet hayır ibresini Böyle oynadı yani inanılmaz derecede oynatır Evet, evet hayırı her an oynatabilir Yaptığımız araştırmalarda Sandığa gitmeyecek 18-24 Çok kalabalık Gitmeyecek olan Gitmeyecek var. Apolitik olarak görüyorlar e, Siyasetin onları ayrıştırdığını düşünüyorlar kendi arkadaşlık e, ilişkilerinden dolayı onlara zarar vermemek için siyaset çok konuşmuyorlar. Partilere tepki değil sisteme tepki olarak niteliyorlar. hepsi. Hepsi. Partiler Çatışma olarak görüyorlar. Hı -hı. Kirli olarak görüyorlar. Ve aralarında konuştukları zaman da arkadaşlıkları bozulacak diye düşünüyorlar ama... ...işte o noktada da onların geleceğiyle oynuyoruz. Onların geleceğini oynadığımız bir referandumda sandığa gitmeleri çok elzem. Olaylara karışmak istemiyorlar. Gittikleri ya. anda yalnız bu arada da bu kalabalığın... ...yani sandığa gitmeyecek seçmeyi de bir söyleyelim... ...yedi milyona yakın sandığa gitmeyecek hayırcı var. Yedi milyona yakın. Hı. Yani yüzde seksen beş biliyorsunuz... ...bir Kasım'daki sandığa gitme oranı. Dünya ortalamalarını çok üzerinde. Çok üzerinde evet. Ama gitmeyen yüzde on beş var. Gitme, gitmeyen ve şu re, anayasa referandumunda bu... E, ...maddelerden dolayı hayatları etkilenecek de bu kadar insan var. Şimdi bunların yaptığımız araştırmalardaki anketler de bunu çok söylüyor. Biraz aşağı yukarı oynuyor ama yüzde sekseni sandığa giderse, giderse hayır verecek. Hı. şimdi Bu kararsızlardan bahsetmiyoruz ama değil mi? Hayır, sandığa gitmeyecek, gitmeyecek hayır. Bizim, bizim dört hı. tane segmentimiz var. Sandığa gidecek hayırcı, sandığa gitmeyecek hayırcı, kararsız ve evet seçmeni. Hı hı. Burada bir numara önceliklendirdiğimiz sandığa gitmeyecek hayırcı. Bu insanların inanca, güvene, bu insanların e, biraz artık umuda ihtiyacı var. E, ve sandığa gitmeleri çok çok şart. Sandığa gitmeyecek hayırcı. İkinci olarak ne dediniz? Kararsız. önceliklendirmemizde kararsız da. Sekiz, on milyon arası gösteriyor. Dokuz milyon ortalama alabiliriz. Onlar çok çok kritik. Diğer iki kategori neydi? Sandığa gidecek hayırcı. Ve e, kesin evet e, verecek hı. seçmenler. Parantez içinde evet diyeceğim deyip ama hayırı verecek olan kişiler de var mıdır? Çok var. Ee, biz sağ çalışmalarında şunu gördük. Çok da sevindirdi bizi. Şimdi evet diyeceğini açıklayan partilerin seçmenleri bu çalışmalarda biraz tabii güven e, ve orada e, samimiyet gerekiyor tabii o konuşmalarda. Hı hı. Bir süre sonra aslında anlıyorsunuz hayırcı olduğunu. Hayır, seç, ...hayır vermeyi düşündüğünü... ...biraz korkuyorlar, biraz endişe ediyorlar... ...biraz kulağımıza fısıldıyorlar ama... ...açıklamak e, istemiyorlar komusal olarak... ...korkuyorlar. Korku İnanılmaz bir doğru. korku var. <gülüyor> e, bunu şuradan da görebiliyoruz... ...hem sansür var, hem otosansür var... Hı -hı. ...otosansürü şuradan görebiliyoruz... E, ...insanlar normalde... E, ...beğenilerde, paylaşılarda... ...şu dönemde hani referandum geliyor... ...herkesin böyle... E, ...postlarıyla, sosyal medyadaki yazılarıyla... ...beğenileriyle... ...çok yukarılarda sayılar görmemiz gerekiyor... Çok az Çünkü sosyal medyadan bir şey çekip cımbızlanıp hakkınızda aleyhinizde delil olarak kullanıp dava sürecinde karşınıza çıkabiliyor ee, İşinizden olabilirsiniz İşinizden olabilirsiniz yani Çok büyük bir korku var ama sokakta konuşurken e, çok memnunuz bu noktada e, gizli hayırcılar var Gizli evet. hayırcılar ben de ilginç bir bu demin konuştuğumuz konuya bir yeni bir haber var 1 Nisan tarihinde Cum Cumhuriyet Gazetesi'nde Kemal Göktaş imzalı bir haber çıkmıştı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, Atıf'la bazı üniversiteler tarafından sınav takvimlerinin öğrencilerin oy kullanmasına engel teşkil edecek şekilde düzenlendiği iddiası var. Yani mesela somut bazı bilgiler de vermiş e, Sayın Tanal. İşte Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 13 Nisan, 15 Nisan... Biri vize, diğeri final sınavı olmak üzere iki sınav. İşte 15 Nisan Cumartesi 10-12 arasında fakültede ayrıca birçok öğrenci oy kullanmak için memleketlerine gidemiyor. Pazartesi günü ders yapılacağı için. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Van 100. Yıl Üniversitesi, Eczacılık Fakülteleri, internetteki akademik takvimle öğrencilere mail ve mesajlarla gönderilen sınav takvimleri farklıymış. Mesela 12 Nisan'da vize sınavı yapılacak bu okullarda 15 Nisan Cumartesi gününe de final konmuş final sınavı konmuş aynı şey yani yalnız doğuda da değil mesela Ordu Üniversitesi'nde diş hekimliği fakültesinde gene böyle bir şey öğrenciler bize ulaşarak sorunu dile getirdi diyor Tanal ee, soru önergesi bugün verilecekmiş gruba verilecek bir yeni anayasa ile getirmek istenen parti devletinin ayak sesleridir. Demiş. Ne diyorsunuz? Böyle bir izlenim, duyum aldınız mı sizde? Bu duyumlar var. Bu duyumlara çözüm üretmek gerekir. Bundan Abi. dolayı bizde başka bir ekip aslında bir fikirle çıktı. Oy vermeye gidemeyecek, memleketlerine dönemeyecek maddi kaynakları yetersiz olan öğrencilere bazı gönüllüler ya biletini ben alırım dedi. Ee, biz de burada bir hani en azından organizasyonda aracı olalım iki tarafı e, bir araya getirelim e, tabi hiçbir şekilde parayı biz toplamıyoruz etmiyoruz orada gönüllülerle öğrenciler arasında ama orada bir köprü olmak gerekirdi diye bir organizasyona girdik beş yakın talep geldi Bu bilet bilet için evet hayırlı gönüllü. bilet ben ee, tabi burada çok önemli bir nokta var hani öğrencinin oyu sorulmuyor sorulmaz. Bu hukuka aykırıdır. Ama gidip oy vermek istiyorum diyen öğrencilere e, hukuka e, ve etiğe aykırı. Tabii, de tabii, tabii. Yani Ona o çok onda çok hassas bir organizasyon. Arkadaşlar yaklaşık 2-3 aydır buna çalışıyorlar ve devam ediyor. Yaklaşık 1500 e, belki daha fazladır. Çünkü her gün artıyor. E, öğrenciye bu şekilde e, bilet sağlandı. E, çözüm üretmek gerekiyor ve burada gönüllüler de çok büyük destek veriyorlar bu önemli bir şey olsa gerek çünkü Kolombiya'daki referandum sürecinde e, silah bırakma sürecinde evet ya da hayırların e, barış süreci ile alakalı tartışıldığı dönemde e, barış sürecine devam edilmemesi yönündeki çıkan kararın en temel sebeplerinden bir tanesi de insanların oy vermeye gidemeyecek ol, olduğu bir sistemin olmasından ötürüydü. Ve neden? Bir de e, ki seçim değişikliğinden dolayı sel bastı, evet. atılıp ve gidemedi. Gidemediler de yani aynı orada zamanda orada oy kullanılamadı mesela. Bu Çok önemli şey bir nokta. Edeceğim. Evet. O çok yani değiştirebiliyor. şey Değiştirebiliyor. Çünkü taşımacılık sistemi üzerinden insanlar oy veriyor Kolombiya'da. Böyle bir sistem oturmuş. Evet. Milletvekilleri paraları bastırıp seçmenini alıp sandığa götürüp ardından da yedirip içirip geri gönderiyor evine. Yani burada da buna benzer bir durumla karşılaşmamak için destek olunması gerekiyor galiba. Evet. Gençlere özellikle. Gençler kararlı olanlara. Öyle. İki taraftan da talep inanılmazdı. Da kararlı olanlara. Hepsine. Hepsine tabii. Yani gençlerin geleceği bu. Başka hiçbir şey değil. Yani, ve gençler oy veremiyor. Yani konu sadece 18 yaşında milletvekili olmakla alakalı değil. Gençlerin oy kullanmaya gidebilecek olan yolunu da hazırlamak lazım gerçekten bu insanların sürece dahil olmasını istiyor isteniyorsa. Öyle sürece dahiliyet açısından şunu da eklemek isterim bu arada. Şimdi aslında üç kategori vatandaş var. Bir tanesi oy veren. Evet. Oy veriyor ve vatandaşlık görevi bir hak olarak görüyor bir tanesi oy vermiyor yani belki e, ülkenin içerisindeki gidişatta bir umut görmüyor ya da oy verdiği zaman bir şey değiştiremeyeceğini düşünüyor mesela evet. üçüncü de şu oy vermek dışında aslında vatandaşlık hakkından da öte yapabileceği o kadar çok şey olduğuna inanıyor ki bu da ben o, o gün oy vereceğim ama öncesinde iki aydır üç aydır e, aktif vatandaşım ben diyor hayır vermek istiyorum diyor ve etrafımda Birçok insan var sandığa gitmeyecekler bunlar benim ama kol mesafemde bir telefon mesafemde onlarla görüşüyorlar konuşuyorlar yakınları dışında mahallede gidiyorlar konuşuyorlar günlük hayatlarında kimi bulabilirlerse bakın anayasa maddeleri bunlardır biz bu yüzden hayır diyoruz siz ne düşünüyorsunuz sizi bir dinleyeyim önce diyorlar işi gücü bıraktılar hayır için çalışıyorlar. Bu kategori bu, bu aktif için çalışıyorlar bir yandan da evet vatandaş. olsun hayır olsun aynı şekilde sadece referandum değil bu arada bundan Hı. keyif alan insanlar gördüler ki günlük hayatlarında iş dışında sosyal hayatları dışında aile dışında bir de bu tür aktivitelerde yer alabiliyorlar evet evet. ...ve artık o insanın geri dönüşü yok. Kamu evet. Yani bu gerçek anlamda... ...demokrasinin temelini oluşturan... ...yurttaşlık bilincini de... ...devreye sokmuş oluyor ...son derece önemli Medeniyet bir... Medeniyet ve demokrasi inanın buradan geçiyor. Evet yani... ...Amerika Birleşik Devletleri gibi... ...oldukça eski... ...diyebileceğimiz bir demokrasi kültürüne... ...sahip ülkelerde özenle... ...ve biraz da... ...özenerek baktığımız şeylere... ...şimdi... Bugün günümüzde somut olarak konuşuluyor olması da iyi bir şey. Yani. Beni heyecanlandıran noktalardan bir tanesi de şu. Bir gelenek inşa ediliyor aynı zamanda. Yani şimdi başlayan bir şey değil. Bunun öncesinde oy hareketi vardı. Oy başlattığı hareketle beraber birçok yeni ortaya çıkan oluşumlar oldu. Yani galiba bu öncesinde de varsa da ben tam olarak detaylı olarak bakmadığım için bilmiyorum. İnsanlar aktif olarak yurttaşlık görevlerini yerine getirebilmek için bir araya geliyorlar. En temel ve en özetli hali bu. Demokratik itiraz hareketinin de galiba benim anladığım kadarıyla niteliklerinin en temelli bu. Bu noktaya ee, dayanıyor. Doğru. Bu genel, hatta bir kültüre dönüşmesi. Evet. Bir kültür yaratmak. Ee, fırsattır. Aslında ülkenin içinde bulunduğu durum hepimizi çok üzüyor ama baktığımız zaman e, bu bir fırsata dönüşüyor. Fırsatta insanların aktif vatandaş haline gelmesi... İnanın sadece 16 Nisan değil. İleriye dönük bu insanları bir daha şey yapamayız. Hadi yapmayalım, hadi etmeyelim. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Şimdi diğer insanlara nasıl fayda ve ben ne öğreneceğim diye sorular geliyor. Evet. Peki bu birkaç da böyle teknik minik soru sorayım. Yani kaç bir yıldır devam etmekte olan ve giderek ivme kazanan bir hareketten bahsediyoruz. Aşağı kaç kişisiniz ve kaç kişiyi de... Örgütlemiş olduğunuz bu şey anlamda oy kullanma karşı tarafı dinlemek çok önemli dinlemeyi öğrendik gibi son derece e, önemli bir e, söz e, kulaklara küpe ettik bizde bunu söylediniz bu, bu konularda birkaç rakamsal bilgi tamam. de verir misiniz? Ee, Nisan ayında böyle sekiz dokuz insan bir araya geldi farklı uzmanlıklardan ve bu işi kurgulayalım dedik. Eylül-Ekim civarı bahsettiğim e, araştırmalara e, böyle akademisyen insanlar biraz katıldı. E, farklı meziyette ve farklı e, kualifikasyonda insanlar katıldı. Böyle bir 20-30 kişi lider ekipler. Arkasından gönülleri, e, hadi bakalım... Gönüllü lazım bize çünkü hayırın sana, senin hayra ihtiyacın var dedik. Gönüllülerle İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Antalya, Denizli geldi, Bursa, Muğla, Manisa böyle bir anda çoğaldık. Özellikle Şubat ayından sonra ve şimdi de devam ediyor gönüllü sayma artışı şu an on binlerdeyiz. On binlerden bahsediyor. Bu on binler içerisinde hayırlı bilet kampanyasına destek verenler de var. Bir, bir rap şarkımız şimdi çıktı. Ee, İtiraz Hareketi'nin sosyal medyasında görebilirler. Oraya şarkı söyleyenler de var. Bize prodüksiyon çıkanlar da sosyal medyadaki animasyonlarımız. Hepsi böyle bir aile olduk. Yani sokakta çalışanlar, sohbetler yapanlar. Ee, bu da bitmeyecek bu arada. 16 Nisan günü sandığa gidecek insanlar. Kimisi müşahit olacak ve olmalı. Kimisi sandığına sahip çıkacak. Ek olarak da o gün etrafında engelli vatandaş varsa, hasta vatandaş varsa, kalkıp da sandığa gidemiyorsa o insanlara eliyle, koluyla, aracıyla destek olacak. Böyle bir organizasyon da düzenliyoruz. Gönüllüler de var. 10 bini açtık. Evet, çok ilginç. Bir de Kerem Avcı gün son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Yani mütedeyyin diye adlandırılan yani geleneksel e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, AK Parti'ye yıllardır e, oy veren ve destekleyen o tabana e, ulaşmanız nasıl oldu? Şimdi sandığa gitmeyecek hayırcı dışında, kararsızlar da dışında çok net bir evet. E, belli kendi de sebepleri var. Son derece de saygı duyuyoruz ve duymamız gerekiyor. Demokrasi bunu çünkü gerekiyor. Evet. Bu insanlarla e, karşılaştığımız anlarda bir kere bizler önce dinliyoruz. Dinledikten sonra e, o bariyerler aşağı inmeye başladı. Eğer evet oyunu hayıra çeviremiyorsak da hayırlı olsun deyip devam ediyoruz. Ancak sadece referandumda bitmiyor o sohbet. Köprüler bir kere tekrar inşa edilmeye başladı. Bu bahsettiğim illerde, onun da dışında. E, ve şu anda gönüllerimiz bundan o kadar keyif aldılar ki e, bu sohbetlere, bu konuşmalara devam etmek istiyorlar. Çok önemli bir şey bu. Ben de ufak bir malumat furuşturuk yapayım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu herkes şaşırtan Trump Donald Trump'ın e, şeyde anketlerde görülmeyen başarısını e, daha önceden araştıran bir sosyolog bu tarz bir tabanın e, muha, işte Trumpvari muhafazakar bir e, şey destekleyen bir tabanın aslında kendilerini kendi ülkelerinde ...yabancı hissettiğini ortaya koyan... ...büyük bir sosyolojik araştırma yaptı... ...Hox Child diye bir profesör... California Üniversitesi profesörü... ...ve bunu çok dört senelik... ...bir araştırmadan sonra kitaplaştırdı... ...Türkiye'de de benzer... ...bir şey olduğu kanaatini... ...yani tamamen dış gözlem... ...hiçbir araştırmaya dayanmayan... ...ama bu şey var... Yani Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninin de elbette ki kendini yabancılaşmış ve aşağılanmış hissettiği için böyle bir şey vardı. Sizin ulaşmanız böyle bir sonucunu da ortaya koyuyor. O duvar oradan kaynaklanıyor. Biz de ilk e, bu saha konuşmalarına çıktığımızda bir kere o duvarla karşılaşıyorsunuz. Dediğiniz son derece doğru. Güzel tarafı gönüllerimiz, iki tarafta da önyargı var bir kere. ...o ön yargılar atılmaya başlandı... Aa, ...sizler bize yabancıydınız... ...öbür tarafta sizler bize yabancıydınız... ...oturup konuşulunca... ...ortak, ya yani biz dikeylerden ayrıştırıldık... ...siyasi sebeplerden dolayı... Ee, ...ama yatay toplumsal dokunuşlardan... ...ve hepimizin ortak paydalarından... ...birleşmeyi arıyoruz... Ee, ...yerelden devam etmeli... Ee, ...ve bizce çözüm bu... ...toplumsal huzurdaki çözüm... ...tek budur... Ee, bir de iki şey müsaadenizle evet, söyleyeyim söyleyelim. bir tanesi e, bunu da bir son on gündür duyduk hemen onu düzeltmekte fayda var şimdi bazı seçmenlerde sandığa gitmemek gidip oy atmamak hayır demek anlamına geliyor diye e, bir e, algı oluşmuş ben yani sandığa gidip hayır vermeyeceğim evet zaten e, sayılmayacak o hayır demektir diye bunu acil derecede kırmamız gerekiyor evet, e, bu, bu algı yönetimini kırmamız gerekiyor. İkincisi de son olarak kalan sürede bizim bir tane sloganımız var. Ee, en büyük rakibimiz bizim evet değil. Evet çıkacak algısı. İnsanlara sorulduğu zaman belli sebeplerden dolayı e, sizce ne çıkacak diye hem evetçi hem hayırcıya soruluyor. Oyu hayır olsa da evet çıkacağını düşünüyor. Evet çıkacak algısı bizim bir numaralı rakibimiz. Bundan dolayı diyoruz ki hayır çıkacak. Ve anketler bunu gösteriyor. Saha bunu söylüyor. Sokak, etraf. Şu anda biliyorsunuz sokaklar, caddeler her yer evetle. İnanılmaz derecede bir finansal kaynak oraya akıyor. Ee, ama sokak ayrı, şey, sokaklardaki afişler vesaire ayrı. İnsanların konuştuğu, insanların dilindeki, gönlündeki oy ayrı. Evet. Hayır çıkacak. Ay, hayır. Hayır çıkacak. <gülüyor> yani çok ne söyleyeyim bunu size. Ee, ve lütfen e, bunu dinleyen herkes de etrafındaki, e, çevresindeki kim varsa bunu söylesin. Arkadaşlar, hayır çıkacak. Evet. Çok önemli bir şey daha söylediniz. Ben bana göre yani yerel çok önemli dediniz. Bir de bu dikey bölüme şey, şey yapıp yatay yani. bu, buluşma dedik. Ben buna bir de yavaşça üçüncü bir Y ilave edeyim. Yerel, yatay ve yavaşça yani evet. şiddet kuvvet kullanmadan, zora zora başvurmadan ama devrimci bir yaklaşımdan Olumlu bahsediyoruz. Değil mu değil. Ötekileştirmeden ayrıştırmadan siz şöylesiniz böylesiniz o yüzden evet ya da hayır veriyorsunuz demeden saygı duyarak ihtiyacımız bu. Kerem Avcı Ergun çok teşekkür ederiz. Ben Demokratik teşekkür itiraz Hareketi'ni konuştuk. Şimdi sizin rap şarkısını dinleyerek çıkışımızı yapıyoruz. <gülüyor> İsmi neydi parçanın? O... Ee, şöyle oy ver üzerine. E, şarkı zaten kendini anlatıyor. Anlatıyor. Yani. anlatıyor. Çok teşekkür ederim fırsat verdiğiniz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sana bağlı arkandaki nesil, oy ver. Sanda koş geleceğin için, oy ver. Özgürüm ben özgürlüyün için, haykır. Kendin için, bizim için hep birlikte. Hayır, sana bağlı arkandaki nesil, oy ver. Sanda koş geleceğin için, oy ver. Özgürüm ben özgür. Bizim için hep birlikte hayır ortasındayız yaşamın kıyasında değil merkezinde insan olmalıydı her hayalimizin her hayaldi bizim her gelecek nesil için umut olmalıydı sevgi saçmalıydı çizdiğimiz o resim düşün elinde neyin var bir olmazsa elbet bir gün Üşür o elde yarınlar küsmen olur darılma sen de herkes kadar önemlisin ve en çok da sana ihtiyacımız var gel hiç canımdan bahar ayında Güller açar Dağlarında cemre düşüp ışık saçar Yeryüzünün ortasında toprağında suyundan bahçesinden bağından bir nisanlı Bekler herkes hem şeri hem de insanından vakti geldi beklediğimiz günlerin sessizliği bozan meninle olsa herkes tarafından dinlenir aydınlıksın arkadaş karar elbetinin bu kez kendin için bir iyilik yap o sandıkta oy verip sana bağlı arkandaki nesil oy ver sanda koş geleceğin için oy ver Özgürüm ben özgürlüyün için halkın kendin için bizim için hep birlikte hayır sana bağlı arkandaki nesil oy ver sanda koş geleceğin için oy ver Özgürüm ben özgürlüğün için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 Oh yeah. İzlediğiniz